Son biraz var, var, var. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. İyi eğitimize geldiniz. Pazar pazar, sağ olun. Ee, bu biraz böyle son dakikada olan bir sınıf oldu. Ee, ben ve Volkan pek İstanbul'a gelemiyoruz. Ee, köydeyiz çoğu zaman. Ama bu hafta sonu bir ailevi durum nedeniyle ikimizin de geleceği tuttu. Ee, hazır gelmişken böyle bir şey yapalım diyorduk. Bayadır İstanbul Permakültür Koleklifi'yle birlikte. Ee, yapalım mı dedik. Yapalım dedik, son dakikada oluyor belki, pek katılım olmaz diye düşündük ama e, Teşekkür ederiz, bugün böyle kalabalık ve güzel bir atölye yapmamız için buradasınız. Hangi bölgesiniz? Çalakkale-Bigaç, civarında bir köy. E, Bugünün amacı aslında Anadolu meraları olarak e, yaklaşık 4,5 yıldır çalıştığımız ve yine yaklaşık e, 6 aydır arazideki kısmını da yapmaya başlayarak... ...tam kapsamlı olarak uygulamaya başladığımız bütüncül yönetimi e, biraz anlatmak. Bütüncül yönetim e, tam müfredatlı programı, eğitim programı 13 gün sürendir eğitim. Yani 13 günde 15 gün arası değişiyor uygulamalı olduğu için. E, tahmin edebilirsiniz ki 15 günlük bir eğitimi biz burada toplam 2 saate... ...sıkıştırmaya çalışacağız. Dolayısıyla bu bir eğitim değil. Bu bir bütüncül eğitimin ne olduğu, neden olduğu... ...ne gerek olduğu hakkında... ...düşüncelerimizi paylaşacağımız ve aynı zamanda eğitim müfredatındaki aslında tüm başlıkları... ...her biri 2'şer, 3'er gün sürer modülleri başlıklar halinde paylaşacağımız bir sunum. Ee, ve buradan beklentimiz, bizim isteğimiz, bir defa biz çok güzel bir atölyo olması... Ee, bir takım belki soru işaretlerinin kafanızdaki e, cevaplanması ama ondan önemlisi çok daha fazla soru işaretinde olması. Ve o soru işaretleri umuyoruz ki böyle heyecan verici neymiş bunu biraz daha kurcalayalım dedirtici soru işaretleri olacak. Amacımız bu. Bütüncü yönetimin ne olduğunu bugün bir anlatacağız. Bütün bu modülleri başlık başlık geçerek ve çok hızlı aslında geçerek meselenin temel noktalarına değinerek, onu yapmadan önce neden bütüncül yönetim diye bir soru soracağız. Çünkü bu soruyu sormanın bütüncül yönetimin genel çerçevesi içerisinde çok önemli bir ilgili var. Ee, bu soruyu beraber cevaplandıralım diye başlamak istiyoruz. Ardından bütüncül yönetim nedir ve en sonunda da Anadolu meraları nedir? Ee, belki ismin duymuşsunuzdur, birkaç halde sosyal medyada da ee, işte elimizden geldiğince köy hayatı izin verdiğince aktif bir paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Genelde gece yarısı oluyor, bilgisayar başına geçme saatimiz olduğu için ama e, Facebook'ta gerçi zamanında o şey bu altyazı varmış, onları rahatça e, artık şey yaptık. bana emin verin ama. Ben de böyle içeceğim sanırım o zaman, hala da başka bir kez. Yani nedir ve biz Türkiye'de ne yapmaya çalışıyoruz? Şu ana kadar ne yaptık? Bundan sonra nasıl yapmaya ne yediyiz? Ve aslında buradan da burada olan insanlar, burada bugün olmayan başka bir gün burada olacak insanlar, Anadolu Meralar içerisinde, yanında, sarında, solunda, arkasında, önünde neler yapabilir? Bunları da konuşacağız. O yüzden neden sorusuyla başlayalım istiyoruz. Bütüncül yönetimin e, ne olduğu hakkında, daha doğrusu bütüncül yönetim cümlesini, Alırsınız söz öbeğinin daha önce da duymuş olanları bir görebilir miyiz böyle el ile olabilir mesela herkes tamam ya da bir kısım yok diyelim bir kısmı. peki bütüncül yönetim söz öbeğinin sizde çağrıştırdığı tek bir kelime olsa ne olur o kelime böyle ilk aklınıza gelen veya sizin bütüncül yönetimle ilk duyduğunuz şekliyle olan herhangi bir kelime olabilir yani bu şey döngü döngü Adalet. Adalet. Toprak. Toprak. Hayat. Hayat. Ölüm. Ölüm. Sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik. Etkileşim. Etkileşim. Yeterlilik. Yeterlilik. <gülüyor> insan insan insan neden insan hak insan Hayvan. Hayvan. da geleceğinden korkuyorduk. Gelmedi. <gülüyor> Sağ olun, var olun. Çünkü genelde bütüncül yönetim e demek ki doğru bir şey yapmışız bugüne kadar. Çünkü bütüncül yönetim genelde dünyada da anlatılmaya başlandı veya ön plana çıkarılmaya başlandığında ilk insanların zannettiği şey abi hayvanları böyle koştura koştura götürüyor musun beraber oradan buraya e, oluyor. Ve bunun geçmişte hattı bir takım sıkıntılar var. Bugüne de yansıyan. Onu biraz en son bölümde Seyir Enstitüsü'nün modelini ...mevcut örgütlenme modelini konuşurken de anlatırız ama... E, ...çok güzel kelimeler koydunuz, artık yolluklar ama... <gülüyor> ...teşekkürler. Neden sorusuyla aslında bunu gayet e, doğrudan bağlaştırabiliriz? Şöyle soralım bu sefer de soruyu, neden buradasınız? Yani pazar günü, işiniz gücünüz yok muydu da... ...kalktınız buraya geldiniz ve bu neden herhangi bir gün de ne olabilir? Gerçekten. E, hani... Merak etmiş de olabilirsiniz. Yani merak gibi kavramlar da yazılırız buraya ama ne gibi bir derdiniz var? Öyle sorulmuş soruyu. Derdiniz ne? Gülücük... De, Şehir ve derdişelerimiz var yani. Şehir. Derdiniz... ...diyebiliyoruz. Hayat etmez, endişe. Gülücük... <gülüyor> Gülücük mü olsa gerek mi yoksa <gülüyor> somurtan bir şey mi? Gülücük, sonuçta. Gülüse mi, sırıtsa mı veredin mi, sonuçta. Şehir ve gelecek... Gülücük... Gülücük... Tüketime Gidişat, peki Tüketimi tüketim yani. tüketim şey yani, evet, bu... Birkaç sıfat daha alabilirsin Endüstri Endüstri Başka? Örgütlenme Örgütlenme Yabancılaşma Yabancılaşma İklim. iklim değişikliği alındı mı iklim? Evet. Derken. Derken bir aidiyet bölgesi o. Aidiyet. Toprak çekiyor. Toprak çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Topraklanma dedi geçen <içeri> birisi. <gülüyor> bir arkadaşımız. Ormaları kolektifine katılmaya karar olan bir arkadaşımız. Doğal bir ihtikarçası tabii ki de Umrak bir teraktiyle, Böyle yaşıyorsanız, evet. biz de dert yapmak izliyoruz. Izliyoruz falan. Hı hı. <gülüyor> Bak, kıskançlıkla baktım. <bakıyoruz>. Kıskançlık, peki. <gülüyor> <gülüyor> Kıskanma. Yap, saygın olsun. Kıskanma yap. Başka? <gülüyor> e, Üçüncül yönetimi neden diye anlatırken, dert diye anlatırken gerçekten de bu kavramları... hani biz de kendi adımıza çok e, çoğun hatta tamamen kullanıyoruz. Ee, bu işin daha geniş çerçevede hani küresel veya hatta dünyasal diyelim e, bir dert noktasında çölleşme iklim değişikliğine hem adapte olma hem de mücadele kavramları ikisini birden kullanıyoruz çünkü iklim değişikliğiyle artık ee, bir mücadele, bir yandan olmamız gereken bir süreçteyiz bizce. <gülüyor> ve e, buradan da hatta aşağıya bağlıyoruz, biz onarmak istiyoruz diyoruz. Sürdürülebilirlik bir derdimiz yok artık. Sürdürmek istemiyoruz çünkü şu anda olarak. Şu anda onu sürdürmenin yeterli olmayacağını düşünüyoruz. İklim değişikliğinden, çöleşmeye, biyolojik çeşitliğinin düşmesinden, gıda güvenliği ve güvencesine kadar... ...sürdürecek bir şey kalmadığını düşünürüz Ve artık hedefimizi... ...sürdürülebilirlik gibi zamanımıza çok anlamlı olan... ...bir çıta yerine... ...artık... ...belki de o kadar fazla anlam ifade etmediği için... ...onarıcılıkla değiştirmek istiyoruz. Ve tabii ki bu bizim... ...Anadolu Meraları olarak... ...çıkarttığımız, kendi kendimize bulduğumuz, bulduğumuz keşfettiğimiz bir şey değil. Dünyada da... ...takip edenler olabilir, denk gelmiş şu olabilir. Onarıcı tarım kavramı artık çok kullanılıyor. Sürdürülebilir tarımdan daha progresif bir yaklaşım olarak. Bununla ilgili e, Regrarians e, isimli bir grup var mesela. Özellikle Permakültürcülerin belki deneceği, Derin Doğurt'un e, kurduğu... <gülüyor> ...Facebook'ta da, yani, özellikle Facebook'ta aktifler çok güzel paylaşımların falan yapıldığı... ...şöyle yazayım, hazır etmişken de yabancı bir kelime. Rigrarians Lize, devine güresyonu, Lize adına, Lize İstanbul adına, millet, Samsung. Ee, Amerika'da karbon farmers, karbon çiftçileri diyenler var kendi Amerika'da ve özellikle Avustralya'da. Ee, Karp listinde artık çiftçi veya danışman değil, gün ışığı, hasafı, kulağıylaştırıcısı yazanlar var ve bütüncül yönetimin yaptığı işler aslında bütün bunlar gerçekten de. Ne olduğunu, daha doğrusu bunu nasıl yaptığını e, konuşacağız birazdan. Başlıklar halinde nasıl yaptığını, neden yaptığını anlatacağız. Şimdi bunları bir toparlamak istersek şöyle bir bizim açımızdan meselenin ne olduğunu şöyle formüle etmeye çalışabiliriz. İnsanlık e, karışık meselelere çok hakim, çok karışık meselelerle çok rahat e, uğraşabilecek bir yöntem geliştirdi zamanında. Bunun adı bilimsel yöntem. Teknoloji dediğimiz, teknik dediğimiz, ilerleme dediğimiz şeylerin hepsini sağlayan şu parçaları bir indirge parçalara ayır, o parçaları teker teker bak, ölç, biç... Dene, deney yap, test et ve bundan bir takım çıkarsa var ya bu sayede aya insan gönderebilirsin dedi ve hakikaten yaptı bunu. Ama karmaşık şeyler ilgilenmekte de, karmaşık şeyleri idare etmekte de bir o kadar başarısız olur. Karmaşık dediğimiz zamanda bütünler halinde işleyen ve parçaları ayırmaya çalıştığımız an artık hiçbir şey ifade etmeyen, bütün halindeki halinden çok daha farklı işleyişlere sahip olmaya başlayan sistemlerden bahsediyoruz, bütünlerden bahsediyoruz. 3. lehim buradan geliyor. Bunun birkaç çok basit, çok pratik örneğini vermek gerekirse en basitinden diyor fayko sistemler. Toprağın ta kendisi toprak dediğimiz şey hakkında uzay hakkında bildiklerimizden çok daha azın bildiğimiz bir varlık mesela. Özellikle toprak hakkındaki son 10 yılda yapılan ileri düzey araştırmalar Kimisi indirgemeci yöntemlerle yapıyor, kimisi biraz daha bütünsel yöntem, bütüncül yöntemlerle yapıyor. Hepsinin vardığı sonuç her araştırmada bir tane soruya cevap verebilecekmiş gibi olup veremeyip yeni 100 tane bilinmeyen şeyin olduğunu fark edilmesi. Çok büyük bir karmaşa var, kargaşıklık var. Aynı şey insan ilişkilerinde var. Hele hele tarım denen meselede, değil mi, Mera gibi müşterek araziler var. Kimin ne zaman nasıl gireceğinin belli olmadığı, orada avlanan insanlar var. Orayı birilerine tahsis eden devlet mekanizmaları var. Ee, birbiriyle anlaşamayan köylüler var. Ya da birbiriyle anlaşmak isteyen bir anlaşan sonra bir de çok basit bir şeyden anlaşmazlar düşünceği insanlar var. Kolektif olarak ortaya çıkıp, ekolojik yerleşme kuruyoruz diye biz ortaya çıkıp, 3. ayda duvarı beyaz ama yeşilerini boyayalım, dan kavga edip ayrılanda dağlar koşullarlar var. Çünkü bütün bunlar çok karmaşık meseleler. Ve bu karmaşıyı nasıl idare edeceğimiz hakkında bütüncül yönetim bize bir çerçeve sunuyor. Bu çerçeveyi de sadece teorik olarak sunmuyor. Arazide bunu nasıl uygulayacağımıza dair son derece güçlü bir araç kiti diyoruz, e, veriyor bize elimize. Ama hala neden sorusunu tam olarak cevaplamadım bence. Benim bütüncül yönetimle bu kadar uğraşmak uğraşmamın ve bundan iki sene önce itibariyle, o günlüğü falan da hatırlıyorum, ee, ben hayatımı buna vakfediyorum cümlesini kurmanın sebebi, dünyanın hiçbir zamanında yapılabilecek olanlar, yapılması gerekenler ve yapması keyifli olanlar, kümeleri bu kadar ortak kümeler olmamıştır. Yapmamız gerekiyor saydığınız sebeplerden. İklim değişikliği. Bugün 400 ppm'in üzerindeyiz. Parçacık, milyonda parçacık sayısı. Bilim insanlarının en yumuşak, en ee, ihtiyatlı tahminlerle güvenli sınır olarak koyduğu 350'nin üzerine 400'deyiz. Bunun yakın zamanda düşmesi gibi bir ihtimal görebilen yok. Kofelak'taki iklim Değişikliği zirvesine katılmıştım 2009'da Avrupa Genç Eşitleri adına. ...ve oradan bir şey çıkması bekleniyordu. Ciddi bir karar çıkması bekleniyordu. Aradan 5 sene çık geçti, artık o beklentinin yarısı bile yok, hiç kimse de Ve o beklenti de zaten çok yetersiz bir beklentiydi. İklim değişikliği, çölleşme, birazdan sunum kısmında iyice bunu göreceğiz. Çölleşme, dünyanın karasal ekosistemlerinin yarısından fazlasını tehdit eden bir süreç... ...ve... A topraklarımız çöl olmasın'' gibi bir cümlenin çok ötesinde anlamlara sahip. Gıda güvenliğimiz, gıda güvencemiz. Ve bütün bunların yanı sıra, sizin de aslında söylediğiniz, hayatlarımızın bir anlamının olması evet. meselesi. Hayatlarımızın anlamlı bir anlamının olması, anlamlandırabildiğimiz bir anlamının olması meselesi. Yani burada işin çok daha belki bireysel kısmına giriyoruz ama ben tahmin ediyorum ki ve gözlemliyorum ki, nacizane hepimizin temel derdi bir işe yarmak ve bir işe yaradığımızı gören, bir işe yaradığımızı hissedebildiğimiz ve bir işe yaradığımızı gören ve bunu bir şekilde ifade eden topluluklar halinde yaşamak. Şehiri niye sevmiyoruz? Sevmeyenlerimiz için konuşuyorum. Ben şehri seviyorum mesela kendimle konuşacağım. Baya eğlenceli bir böyle 40 yılda bir gelip üç içirince, çok çok güzel bir yer bence. Ama şehri, serülememizin sebebi çok gürültülü mü olmasın? köyde bizim horoz bir süredir tavuklar yediği için şey, e, yediği için tavukları eee, sabahtan akşama kadar bağlı yuvarlan testasyonun patlamasından. Yani, desimil olarak ölçerseniz köy daha az gürültülü bir yer değil. Daha mı temiz böyle hava, ognis falan filan olmasın? Evet, peki. Tamam. Ama yani esas bunlar mı yoksa bizim orada bir topluluk içerisinde bir işe yaradığımızı hissederek... en azından kötü bir şeylerin parçası olmadığımız ya da azıcık sadece olduğumuzu bilerek... ve anlamlı bir yer yaşadığımızı hissetmemiz. Bütüncül yönetimle karşılaşana kadar ben... yaklaşık 10 yıldır iklim değişikliği ve işte çevre politikaları, ekoloji mücadelesi falan filan... çemberlerin içerisindeyim oyalım bu şekilde... ve her iklim değişikliğinden az çok anlayan o sayıların içine girmeye başlamış insan gibi şunu diyordum. Evet, dünyada hiçbir zaman için hiçbir kuşak bu kadar çok yapılması gereken ve yapılsa da çok da evet. keyifli olacak şeylere sahip olmadı. Hani dedim yazınca üç küme. O iki hiçbir zaman olmadı. Yani bu iki kümenin bu kadar çok kesiştiği hiçbir an olmadı. Ama nasıl yapabiliriz ki? Ve her yine iklim değişikliği meselesini az çok işte takip eden insan gibi çok e, yüksek derecede bir e, eğitimli Pesmizmin içerisindeydi. Sayılar ortada çünkü. Bir de bu 400'ü yarın bütün banaları kapatsak, yarın bütün bacaları sustursak, 350'ye inmeyecek. 350'ye inmesi bir 50 sene sürecek. Ve bu arada karbondioksitin mevcut, masumelik mevcut karbondioksit miktarının dünyaya ısı ve iklimsel anomalileri var, yansımasının 50 yıllık bir şeyi var, ee, ötelenmiş etkisi var. Delayed effect dediği, delay. ötelenmiş bir etkisi var. Dolayısıyla en iyi ihtimalle, yarın biz bütün bacanı susturursak, 100 yıl boyunca artan bir ilim değişikliği kabusuna devam edeceğiz hayatımızda. Yani böyle bir bilgi karşısında yapabileceğiniz tek şey, iki şey bence. Bir tanesi, ya bir şeyler yapmak lazım diye çıkmak ve yapabilmek ya da yapamamak. Ya da, Abi gel keyfimize bakalım demek. İkincisi çok daha sağlıklı olur diyor bu arada gerçekten. Yani boşver dünyanın içimiz çıkmış zaten demek belki. Bütüncül yönetim neden sorusuna... Neden bütüncül yönetim sorusuna verdiğimiz cevap da... Hani o yapılması gerekenler ile yapılsa çok keyifli olacaklar. Çok keyifli olacaklar. <gülüyor> <gülüyor> kümesi vardı ya. Bir de şurada bir tane... ...yapılabilecekler kümesi vardı. Bence. Yani benim gördüğüm buydu. Başka da bir şey yoktu. Ve şuradakiler de giderek ufalıyordu. Mesela böyle eylemlilik falan, sokaklara çıkmak çok güzel, çok anlamlı. Ama bir işe yaramıyor. Nerede yapılması gereken keyifler, keyif de falan... ...yapıyorsun yapıyorsun bir işe yaramıyor. Bütüncül yönetim denen şeyle karşılaştığımızda biz... ...şu... Ekibenin böyle olduğu gibi gidip, şöyle bir hale döndüğünü neydi bu yapılabilecekler, gördük. Yani şu olanımız birdenbire şu olana yükseldi. Ve hayatta şu olanı şu kadar, şu olarak taşımaktan daha keyifli, daha işe yarar bir şey. Ben henüz tavir edildiğim de için, evet benim ikinci eğitim benim hayatımı vakfettiğim şey. Şey durun, biraz Hı hı hı Öyle mi kaldı? Kırmak değil mi? Hı, hı. Buradan mı? İyi, tekrar başlayalım. Buraya bence şey yapmayacak ya Yüzükebiliyor mu? Hadi bak. Hı Şunun biraz daha... Bir çıkmasın, tamam mı? Şimdi bu kadar laf kalabalığından sonra Bütüncü gençimin bu arada kelime anlamında Özellikle Türkçe çeviri anlamında Biraz bir şanssızlığı da vardı ona sorarsanız Biraz böyle Hep beraber çember olup dua ediyoruz Toprak iyileşiyor gibi bir tınısı var Yani bir itirazım da yok hep beraber çember olup dua etmiyor ama e, Tam olarak o değil yani. Bir bütün... şey rica edebilir miyim? Projeksiyonu galiba görülmüyormuş arkadan da Şuradan Twitter'ı bir oynatırsanız Aslında böyle yapıyor mu? Şu Aslında ışık böylece kapatlamıyoruz belki Şurayı da kapatabilirsek bu tahta elbisiyonun işimiz kalmaz. Nasıl geleceğiz çok erimli bir başlık başlıklarımız gerekse Ama bütün cür yönetimin e, yaptığı şeyler, hem yani birkaç görüntü. Bunlar bizim e, çok şahane GIMP e, bilgisiyle açık kod, işte Photoshop benzeri bir program, GIMP benzeriyle yaptığımız çok kaliteli görseller. Kırmızı biliyorsunuz böyle çarpıcı. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok takımla yeterli fotoğrafa bakın siz yani. Bu e, zimbabildi ve Seyir e, gözesi olarak en, en eski gözesi olan tek en eski gözesi hatta e, African Center for Logistic Management e, arazisinde oldukça da geniş bir arazi yaşanan değişim. Bu arazi, şu kısmı arazinin 2006 yılında girmişler bütüncül yönetim uygulamaya başlayarak. Ve mevsim hemen hemen aynı. Tam tarihleri bu fotoğraflarda yoktu ama yaprak renginden aynı olduğunu biliyorum çünkü bu arazi kırılganlık skalasında bayağı yüksek bir skalada, yani çok mevsimsel yağış alan bir yer. Dolayısıyla yılın küçük bir kısmı, kısa bir kısmı sadece yeşil kalıyor. Dolayısıyla yaprakların yeşil olmasından çok benzer zamanlarda çekildiğini tahmin ediyorum. Tam ayları, günleri bu fotoğraflarda olmasa da. Araziye girildiğinde, arazin toprak üstü örtüsünün sıfır olduğunu görebiliyoruz. Şurada biraz bir şeyler var, kemik midir taktığımı da pek belli olmuyor ama çıplak toprak var. Ve işte Volkan birazdan detaylı anlatacak ama e, çıplak toprak demek, topraktaki bütün karbon kaybetmeniz demek, toprağa düşen yağmurun süzülmemesi, böyle kalması, bir de e, biraz da eminli bir yerse erozyon alatarak tüm üst toprağı alıp götürmesi demek. Çok hızlı kuruması demek, su döngüsünün tamamen bitmesi yok olması demek anlamda. Mineral döngüsünün iyi çalışmaması demek, biyolojik çeşitliliğin çok düşük olması demek. Ee, özellikle iklim değişikliğiyle bağlantısını kurarsak, dünyanın topraklarındaki karbon, tutulan karbon miktarı, atmosfer artı okyanuslardaki toplam karbon miktarından daha fazla. Yani gerçek karbon döngüsünde, gerçek e, yutak karbon yutağı, Karbon sequestration denilen yapılan yer aslında toprak. Ve insanlık tarıma başladığından beri topraktaki karbon miktarının üçte birine yaklaşık çok farklı şeyler var Yani ölçme yöntemleri var. Hepsi de çok sağlıklı bildiğimiz Yani insanlık henüz topraktaki karbon miktarını iyi bir şekilde ölçmeyi bilmiyor. Ee, ama üçte biriyle, yaklaşık üçte biriyle yarısı arasında bir karbon topraktaki kaybetmişiz. Topraktaki karbon eşitli organik materyal organik materya 160 falan karbondur. Bereket olan topraktaki karbon atmosferde sorun haline gelmiş ve geliyor. Üç yıl sonra bütün cihetimi uygulanmaya başladıktan sonra razıdaki şey bu. Ve burada bir takım çok yıllık bitkiler de var. Yani bunlar sadece güzel bir yağmur yağmış otlar coşmuş değil. Hayır burada çok yıllık artık bitkiler de var. Bir şey basınca şey yapmıyor galiba. basmıyor? Ya Allah, bas, <gülüyor> <gülüyor> Başka bir vera seninle bir bir piyeda bu sefer. Sekiz yıllık uygulama, işte şu referans noktası. İnaradaki farkı görüyorsunuz. Bu, e, Alan Savvy'nin tek konuşmasında izleyenler var mı tek konuşmasında? Tamam. E, izlemeyenleri tavsiye ederiz. Alan Savvy'ni ten diye ararsanız çıkar. Türkçesi de var, Türkçe alt mezunası da var. Ee, o konaktı tabi daha Evet, oradan da İstanbul, farklı bir ee, Onun da kullandığı bir sayfa, işte dünya haritasına baktığımızda bile şu yeşil olmayan arazinin tamamı, Kırılganlık Sıkalısına, Kırgan Sıkalısında bu volkan bahsedecek ama e, Kırılgana doğru belirleden yerler. Bu şu demek: Hayvan etkisi, doğru planlanmış hayvan etkisi yoksa ki buralarda vardı insanlık. Ee, oralara bir şekilde yerleşip, yabani hayvanların, yabani okçun hayvanların hareket paternini bozma, bozana kadar. O sayede bütün bu topraklardaki verimli ovalar, deltalar, deltalar bile ovalar ve e, meralar oluşmuştu. Ama o olmadığı sürece çölleşecek ve hatta çölleşmeyle başlamış karasal ekosistemleri gösteriyor çok kabaca ve gördüğünüz gibi dünyanın eko, karasal ekosisteminin üçte falan. Bu bizim eğitim, zamanında eğitimin e, tanıtımını yapmak için ne yaptığımız çok kaliteli bir e, şey, görsel. <gülüyor> Ama güzel olmuş değil mi? Allah'ım için yani şimdi. Bence, bence güzel oldu bu. E, hesaplara göre dönümde yılda bir ton karbon gömü biliyorsunuz. Bir ton karbon demek bu arada yaklaşık üç buçuk ton karbon doğrusu demek. Türkiye'nin Mera olarak tanımlanan arazileri şu anda 15 milyon hektar civarında. 15 milyon hektar eşittir, 150 milyon dönüm, 150 milyon ton yılda karbon görebiliriz. Bu Türkiye'nin toplam tüm kara, e, karbon ölçüsü salamının yaklaşık %10'u falan, yüzde olan arası. Ve topraktaki iç haline girilir bunlar. E, Bereket haline girilir. Neden kısmını böyle bir hızlıca geçtik? Çok kısaca bir kez daha tekrar etmek gerekirse dünyayı kurtarmak ama ondan da öğrenmesi bir işe yarayarak büyük bir bütünün parçası olarak özellikle Seyir Enstitüsü'nün tüm dünyadaki gözeleriyle de bağlantılı olarak bir büyük ailenin parçası olarak güzel bir şeyler yaratmak ve bunu yaparken de kırsalda müreffeh, müreffek nasıl alınıyorsanız kendi aklınıza bir yaşamı kurabilmenin yollarından birine sahip olmak bizim kırsala dönüş Sistemimiz olan ormane bir kolektif olarak, sistemimiz, modelimiz olan Opli-Boha diye tanımladığımız ve bu aralar bir işte kalabalık fonlamayla ilk pilot uygulamasının son aşamasına da geçtiğimiz Modelin de mesela en kaynaklarından, temel kaynaklarından bir tanesi Bütüncül yönetim yapacak insanların da kırsal sağlamak gibisinden Bütün bu sebeplerle biz diyoruz ki Kendimizi vakfettik çünkü daha vakfedecek daha ...keyifli, yapılması gereken ve yapılabileceği bir şey şimdilik yok bizim gözümüzde Az çok. Volkan sen devam et abi o zaman. Devam. Ee, bir süre tekrar da şuyu ölçebiliriz. Ya da tahtayı kullanacak o da taht... Şimdi. De. Görünüyor. Ş -ş Görünüyor mu? Şimdi. Görünüyor mu? Şimdi değil. Ayağını isterseniz daha değerlendirebilirsiniz. bir yandan tutarım ben ee, Durukan bahsetti dedi ki karışık ve karmaşık sistemlerden bahsetti sadece yapılması gerekenler ve yapılabileceklerden bahsetti ortaya şöyle bir tabla çıkardı zamanımız azalıyor işler iyi gitmiyor bunu düzeltmemiz lazım kendi hayatımızda memnun olmadığımız bir, bir sürü bir şey var bunu da düzeltmek istiyoruz. Öte yandan içinde yaşadığımız toplumda hoşumuza gitmeyen bir şeyler var. Bunu da düzeltmek istiyoruz elimizden gelirse. Sonra dedi ki doğa karmaşık bir sistem. Dolayısıyla karmaşık sistemlerle bir analiz ederek ne olduğunu anlayarak ondan sonra ona göre bir hamle yaparak baş etmeye çalışmak çok mümkün değil. Bunu da yapamazsınız. Bir örnek vereyim, son 50 yılda atmosfer de kardeşik bir sistemdir. Bilgisayar hızının milyonlarca katına çıkmasına rağmen, ölçüm tekniklerinin çok iyileşmesine rağmen, herhangi bir hortumun şiddetinin, yani başlamış artık o hortum bir yerlerde dönmeye ve bir tahribat yaratmaya başlamış, Yolu nereden geçecek ve şiddeti ne kadar artacak, ne zaman bitecek? Bu tahmini yapabilme yeteneği son 50 senede artmadı. Arttıklarını düşünüyorlar ama dönüp istatistiksel olarak baktığında bir fark göremiyorlar. 50 sene önce de haritaya bakıp, bu galiba şuradan geçer dediklerinde aynı yüzdeyle tahmin edebiliyorlardı. Biz diyoruz ki toprak da karmaşık bir sistem. Hatta belki atmosferden biraz daha karmaşık bir sistem. Toprakla uğraşın, ama bilmiyorsunuz, bir yandan dünyayı kurtarın, bir yandan kendinizi kurtarın. Ha, bunu yaparken de hayatta kalın, itiraz etmeyin. Mutlu olun aynı zamanda, mutsuz olursanız zaten terk edeceksiniz. Birlikte bir şeyler yapın ama bir arada yaşamak kolay bir şey değildir, üçüncü aydan kal gelip ayrılabilirsiniz. Eee ne, ne yapacağım ben o zaman, nasıl yapacağım? Bir yerden başlamak lazım ve başlayacağımız yerde bu uğraştığımız şey, doğa hakkında, benim temel bazı bulgulara ihtiyacım var ki az önce haritada gördüğümüz çölleşen yerler niye çöl oluyor, Bir onu bir şey yapabileyim, yani analiz edip teker teker bütün aşamalarını çölleşmenin çıkaramayabilirim ama <gülüyor> genel bir bulgu yakalayabilirim o konuda. Bir de... Ben bunu o zaman tersine nasıl çevirebilirim? Doğa zamanında tersine nasıl çevirmiş? İnsan oraya müdahale etmeden önce niye çölleşmiyordu orası da müdahale ettikten sonra biz neyi değiştirdik? Belki değiştirdiğimiz şeyi yerine koyabilirsek, kendi kendine toparlar. Ee, çabamız bu. Bütüncül yönetimin şey yaptığı... Sen bilgisayar başına geçebilir misin? Hı hı. Bütüncül yönetimin uğraştığı şey bu. Cevaplamaya çalıştığı soru ''Nasıl?'' sorusu ve hangi yöntemlerle, hangi kafa yapısıyla biz... Her uğraşıya bunu şey yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz ama ben iki senedir kırsalda yaşadığım ve kafamın içinde devamlı orayla ilgili şeyler döndüğü için oradan örnek vereceğim. Bir şey ekeceğiz. Hangi tarlaya ekeceğiz? O tarlayı sulayabilecek miyiz? Bir tarla nasıl sulanır? Bir yandan da öğreniyoruz. Hortumla mı, pompayla mı, damlama mı, yağmurlama mı? Tamam şöyle sulayacağız, o kaç para olacak? Onu oradan ben sularsam, yan tarafta başkasının şeyleri var, inekleri var, acaba o problem yaratır mı? Ben köylüye gidip birinden bir motor ödünç alsam olur mu? Tamam. Motoru verdi, yarın bir gün o da benim başka bir şey mi isteyecek, ben onu vereceğim, geri alabilecek miyim? Bir yandan köyden kırsala geçtik, yani bir sürü bir şey devamlı kafanızda dönüyor. Çok basit bir ekim için, tek ekim üzerinden örnek verdim. Biz yaklaşık 20 çeşit tarımsal üretim yapıyoruz. Bu sene bir de hayvancılığa başladık. Aynı zamanda bir STK ayağımız var. Aynı zamanda böyle bir bu yaptığımız şeyleri insanlara şey yapmaya çalışıyoruz. Yani devamlı büyük resmi görmeye çalışacağım hem, bir de devamlı ayrıntıları kaçırmamaya çalışacağım. Bu da çok önemli. ''Nasıl yapacağız?'' sorusunun bir cevabı da, işte bu arada büyük resmi görüp arada ayrıntılara inmeyi ve bunu devamlı yapabilmeyi hem alışkanlık haline getirmek hem de öyle bir çerçeve sunmak ki bunun böyle insan ötesi bir uğraş gerektirmeyecek, kendiliğinden olabilecek bir hale gelmesi. Dört tane bulgulara bu az önce bahsettiğim... Doğan nasıl oluyor da oluyor konusundaki bir şey, Elin ee, Sevri'nin bu dört şeyi bir araya getirdikten sonra ha dediği ampulün yandığı şeyler. Kıldanlık skalası dışındakiler daha önceden de bilmiyordu Ama onu da ekleyip bir arada düşündükten sonra ancak bütüncül yönetim Elin Sevri'nin değişiyle ortaya çıktı. Birincisi doğa bütünler halinde işler. Bu en temel şeyimiz, bulgumuz. Durukan onunla başladı şeyin bir kısmına. Karışık karmaşık farkı işte burada. Bütünler halinde işleyen her şeyi karmaşık olarak da ve yönetmeye çalışacağız. Tekrar tekrar döneceğiz buraya. Yani. Adı üstünde bütüncül yönetim. Bu bulguya tekrar tekrar döneceğiz. Bir sonraki kırılganlık skalası. Bir yerin böyle yağmur ormanı gibi mi, yoksa çöl gibi mi olacağını doğanın içinde ya da iklimin içinde ne karar veriyor sorusuna Elin Seybiri'nin işte bu karar veriyor dediği bir skala. Yağış miktarı değil, sıcaklık değil, sadece yağmur da değil. Atmosferik nem olaylarının yıl içindeki dağılımı. Atmosferik nem olayları nedir? Yağmur, dolu, kar, yukarıdan aşağı düşen her şey, artı, çiğ, kırağı, havadaki nem. Bunların sene içindeki dağılımı. Kırılgan olan yerlerde bunlar senenin bir bölümüne sıkışmış durumda. Yağışlı sezon var, kurak sezon var. Nemli sezon var, kuru sezon var ve yılın bir bölümünde orada nem olayları görülmüyor. Diğer uçta nem olayları neredeyse bütün yıla dağılmış durumda. Burada yağmur ormanı var dedik, orada çöl var dedik. Eğer bir araziyi tamamen kendi haline bıraktığınızda artı oradaki hayvan etkisini de engellediğinizde. Kırılgan olan yerler şöyle dönüşmeye başlıyor. Kırılgan olmayanlar yer, olmayan yerler yağmur olmuyor dönüşmeye başlıyor. Arada bir sürü şey de var. Kırılgana meyilli olarak tarif ediyoruz. Kırılgan olmayana meyilli olarak tarif ediyoruz. Dolay, dolayısıyla bizim doğa ile ilgili herhangi bir şey yapabilmemiz için önce uğraştığımız yerin iklimin bu skalanın neresinde olduğunu görmemiz lazım. Bir diğer bulgu, kafamızda yanması gereken antil av-avcı ilişkisi. Şimdi şeye girmeye başladık yavaş yavaş. Genel iklim düzeninden biraz daha hayvan özelindeki konulara girmeye başladık. Çok net bir gözlem var. Sürüler etraflarında avcı olduğu zaman farklı davranıyor. Etraflarında avcı olmadıkları zaman farklı davranıyor. Bunların sürü halinde yaşayacak şekilde evrimleşmesinin sebebi de hayatları boyunca, evrim süreçleri boyunca etrafında zaten avcılar bulunması, gün içinde ne yaptıkları, sene içinde ne yaptıkları, nereye göç ettikleri, nerelerde vakit geçirdikleri, bir yerde ne kadar süre vakit geçirdikleri, orada bulunuyorken ne kadar hızlı adım attıkları falan filan bunların hepsini etrafına 3 tane aslan koyduğunuz zaman değiştirebilirsiniz. Bu as... Ben bu aslanı buradan aldığımda, bu hayvanlar artık bir arada süre halinde dolaşmayacaklar. Bu kadar hızlı hareket etmeyecekler. Bastıkları yere bu kadar şey yaparak basmayacaklar. Ee, tam tersi, dikkat ederek basacaklar. Patikalar oluşturacaklar en basiti bir yerden bir yere giderken. Ve bulundukları ortamı terk etmeyecekler. Belki de. Bulundukları ortamda daha uzun süre kalacaklar. Bunun şeye, etkisini ıı, ayrıntılı açıklayacağım. Bir diğer ıı, bulgu doğaya yaptığımız etkinin nasıl bir sonuç doğuracağının o etkinin sayısı ya da miktarı değil, süresiyle alakalı olduğu. Bu bir laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiş bir deney. Şu soldaki bu çok yıllık çavdar e, otu İngiliz içimi olarak da geçiyor. Bu ekilmiş ve 3 ay müdahale edilmemiş bir bitki. Ortadaki ekilmiş ve 3 ay boyunca 3 haftada bir şu seviyeden kesilmiş bir bitki. En sağdaki de Yine üç ay boyunca ama üç hafta değil, üç günde bir bu seviyeden kesilmiş bir bitki. Burada benim göstermek istediğim şu ikisinin arasında kök uzunluğu olarak hiçbir farkın bulunmaması. Yani bizim orada yaptığımız biçme işlemi ya da hayvan onu dişleriyle kopararak yapacak, onun o bitkinin sağlığına, o toprağın içindeki organik maddeye o toprağın sağlığına, orada yaşayan e, bakterilerin, nematodların e, varlığına etkisini kaç kere biçtiğiniz değil iki biçme arasında ne kadar süre bıraktığınız belirliyor. Tekrar edelim, sayı değil süre. Amount değil timing ya da bir av avcı ilişkisi dedik sayı değil süre dedik, kırılganlık dedik doğa bütünler halinde işler dedik bu dört temel bulguyu devamlı kafamızda tutmamız lazım kafamızda tutmamız gereken şeyler çok onları da teker teker söyleyeceğiz ekosistem süreçleri ise bir nokta daha derine indiğimiz zaman doğada ne oluyor? bizim İşlediğimiz, yönettiğimiz arazi, üzerinde yaşadığımız arazideki döngüler neler şeklinde bir analiz. Su döngüsünden başlayalım. Karmakültürle alakalı insanlarsınız. Bunların çoğu size şey gelmeyecek. Ee, yeni kavramlar olarak gelmeyecek. Çok basit basit, hızlıca geçeceğim dolayısıyla. Suyun toprağa düşmesi. düştük Düştüğü anda ne yapacağı? Toprağa değmeden önce yapraklara çarpıp süzülerek mi ineceği, yoksa direkt çıplak toprağın üstüne şap diye düşüp etrafa çamur mı sıçratacağı ile Oradan sonra akıp gideceği mi yoksa toprağa emileceği mi, bitkiler tarafından dünyaya alınıp bir işlemden geçtikten sonra tekrar yapraklardan havaya mı karışacağı Buradaki anahtar kelime döngü ve bu döngünün ne kadar sağlıklı işin ile alakalı bir şey Mineral döngüsü aynı şekilde, anahtar kelime döngü, toprakta var olan minerallerin nasıl bitkilerin bünyesine alındığı ve organik madde içerisinde yer bulduğu kendine, sonradan tekrar nasıl çözüldüğü, çürüdüğü, toprağa tekrar ne zaman karıştığı, iki sene bekledikten sonra mı yoksa ertesi hafta mı, Toprağa karıştıktan sonra bitkilerin kullanabileceği, faydalanabileceği bir formda mı karıştı yoksa orada o şekilde beklediğimi. Bu döngüyle alakalı bir şey. Enerji akışı tamamen güneşle alakalı. Güneş o araziye düştüğü anda ne oluyor? Orası taşla kaplı da hepsi yansıyor mu? Karla kaplı hepsi yansıyor mu? Yeşil. Ve fotosentez yoluyla organik maddeye dönüştürülüyor? Bunu yaparken havadaki karbonu kullanıyor. Senenin hangi aylarında biz bu güneş enerjisini e, organik maddeye çevirebiliyoruz? 6 ay yeşil olup 6 ay sapsarı e, olan bir arazimiz mi var? Yoksa 12 ay boyunca bir şekilde fotosentez devam ediyor mu? Onunla alakalı. Topluluk dinamikleri... Bizim orada görebildiğimiz göremediğimiz, mikroskopik ölçekten büyük ölçeğe kadar, otçul hayvanlar hariç bütün biyolojik çeşitliliğin birbiriyle alakası. Bu <gülüyor> döngü sağlıklı mı? Arada simbiyotik ilişkiler var mı? Hiçbir zaman tamamen analiz edemeyeceğimiz kadar karmaşık olduğunu biliyoruz. Sadece bu şeyin bile, durumun bile. Ama varlığının olumlu bir şey olduğunu hissediyoruz. Bir yerdeki topluluk nemikleri iyi çalışıyorsa o toprağın daha sağlıklı olacağını varsayıyoruz. Biyolojik çeşitlik arttıkça oradaki ekosistemin daha sağlıklı olacağını varsayıyoruz. Şu dört şeye birer pencere gözüyle de bakmak mümkün. Biz bir doğa parçasını gözlemlemek istiyoruz. Aynı yere farklı pencerelerden bakabiliriz. Su döngüsü iyi olmadan mineral döngüsünün iyi olması pek mümkün değil. Yani arkadaki şeyin doğanın bir sağlığıyla ilgili bir karar vermek istiyoruz, gözlem yapmak istiyoruz. Farklı pencerelerden bakma şeyimiz var, imkanımız var. Dedik ki dört temel bulgumuz var elimizde. Bunları kullanacağız. Ve dört tane de penceremiz var. Buradan bakarak gözlem yapacağız. Doğa hakkında biraz bilgiye sahip olduk gibi hissedelim. Onu nasıl gözlemleyebileceğimizi de öğrendik gibi hissedelim. O zaman ne yapacağız? Soru bu. Bütüncül yönetimin bize verdiği cevabı da bu beş ana şey altında işleyebiliriz. Karar alma süreci diğerlerinden ayrı üstte. Çünkü en önemli süreçlerden bir tanesi bu. Az önce bahsettiğim biz ekolojik olarak onarıcı bir iş yapmak istiyoruz. Aynı zamanda finansal olarak yapılabilir olması lazım ki devam edebilelim. Aynı zamanda toplumsal olarak sağlam bir sistem olması lazım ki şey yapabilsin, yani ayakta kalabilsin. Bu bahsettiklerimin hepsi şey, büyük resimle alakalı şeyler. Bunları kaybetmeden o işin gerektirdiği ayrıntılarla nasıl başa çıkacağız? Bir karar verirken kısa vadede mi düşüneceğiz, orta vadede mi düşüneceğiz, uzun vadede ki düşüneceğiz? Her karar verirken bunu yapabilecek miyiz? Aklımıza gelecek mi, kafamıza sığacak mı gibi şeylerin, soruların. Cevabı bütüncül yönetimin karar alma süreci içerisinde. <gülüyor> Yapmamız gereken iki şey var. E, tanımlamamız gereken iki kavram var. Bir tanesi bütün bütün dedik durduk uğraştığın bütün ne? Nedir benim bütünüm? İkincisi bu bütünün bağlamı ne? Bütünü tanımlayarak şey yapalım. E, başlayalım. Anlıyorum. Şey yapalım. Ee, yok, burada değil. Ha, tamam. Ben yanlış söyledim. Sen de bastığın gibi geldi. Bu <gülüyor> benim şeydenmiş. Balkon çalışması şeylerinden bir tanesi. <gülüyor> Tek bir bütünden hiçbir zaman bahsetmiyoruz. Her zaman parçası olduğumuz bir sürü bütün var. Bu bütünler şey yapabilir. iç içe geçebilir, birbirini kapsayabilir. Biz şu anda bir şeyiz. Şu üç saat için bir bütünüz. Ve benim şu anda parçası olduğum bir bütün bu. Ama aynı zamanda ben Orman Evi de parçasıyım hala şu an. Aynı zamanda başka bir daha bütünün de parçasıyım. Ve karar verirken hangi bütünün kararını verdiğimi bilmem lazım. Ben geçen hafta şarj aletimi Beşiktaş'ta unuttum. Bu eğitimden şimdi çıkıp gidersem onu alıp vapura yetişecek vaktim olur. Ve o bütünüm için doğru şey o hakikaten bir hafta daha ben şarjsız telefonu kullanmak istemiyorum zor bir şey. Yalnız ben şu anda o bütünün kararını vermiyorum. Ben şu anda bu bütünün kararını veriyorum. Bu bütün için doğru olan şey benim burada kalıp sizlere bir şey anlatmaya devam etmem. Umarım. Tabii hep yanlış olduğumuzu varsayıyoruz. var, var, var <gülüyor> varsayıyoruz. Bir bütün tanımlamak için önce o bütünün karar vericilerine göz atmak lazım. Ben bir toprak parçasında bir tarım yapacağım. Orman evi kolektifi olarak. Bununla ilgili bir karar ver vermem lazım. Dolayısıyla orman kolektifini bütün olarak tanımlamak istiyorum. Kolektif üyeleri karar verici mi? Yaşadığımız arazinin sahipleri karar vericiler mi? Köy kahvesinde konuştuğumuz insanların söz sahibi var mı? Onlar biler karar verici mi? Herhangi birinin veto etme hakkı var mı? Muhtarın gelip hayır orada mısır yetişmez deme hakkı var mı? Monsanto benim mısır ekmeye çalıştığım arazinin 100 metre yanında bir çiftçiyle tohumluk üretim anlaşması imzalamış mı? Ve benim tarlama müdahale etme hakkı var mı? Karar vericiler kim, bütünü tanımlamada çok e, gerekli şeylerden bir tanesi, noktalardan bir tanesi. İkincisi kaynak tabanımızı tanımlamak. Benim bu işleyiş içerisinde kullanabileceğim kaynaklar, sosyal kaynaklar buna dahil, fiziksel kaynaklar buna dahil, Aracım var mı, aletim var mı, Facebook sayfam var mı, takipçilerim var mı, müşterilerim var mı? Bunları listelemek o bütünün içerisinde mutlaka tanımlarken yapmamız gereken şeyler. Üçüncü parça da para. Parayı kaynaktan biraz daha ayrı tutmak işimize yarayabiliyor. Onun sebebi de iş gücü ve para arasında genelde bir şey, tercih yapılabilmesi. Az para olduğu zaman iş gücüyle biraz fazla, iş gücüyle onu telafi edebilmek mümkün. Ya da iş gücünüz hiç yoksa biraz daha masraflı bir şekilde onu telafi edebilmek mümkün. Bunları doğru bir şekilde tanımladığımız anda biz şey olacağız, bütünümüzü tanımlamış olacağız. Birazdan, birazdan kısa bir şey yapacağız, alıştırma yapacağız şeyi de anlattıktan sonra bu bütünün bağlamını nasıl oluşturacağımızı da anlattıktan sonra bütüncül bağlam dediğimiz holistic context dediğimiz biraz o bütünün hedefleriyle ilgili bize şey veren fikir veren ama salt hedeften daha üst olan bir kavram var ve bu da o bütünün yaşam kalitesi, beklentisini içeriyor, üretim biçemlerini içeriyor ve gelecekteki kaynak tabanını içeriyor. Yaşam kalitesi, beklentisi hakikaten çok felsefi, hakikaten çok temel şeyler e, sorular. Nedir? Ben bir şey olarak, e, birey olarak nasıl bir hayat bekliyorum? Parçası olduğum bütün nasıl bir yaşam sürmek istiyor? üretim biçimleri bu yaşam kalitesine ulaşmak için ben neler yapabilirim? Ne üretebilirim? Maddi şeyler buna dahil, manevi şeyler buna dahil. Ben eğlenceli bir toplumda yaşamak istiyorum. Bu benim yaşam kalitem olursa belki bir müzik grubu bunun üretim biçemi olabilir. Ben ekonomik olarak ayakta kalabilecek kendine yeterli bir birey olmak istiyorum diyorsam benim çalıştığım iş bunun üretim biçimi olabilir. Bir üçüncüsü de gelecekteki kaynak tabanı, bütün tanımlarken şu anda kaynak tabanımızı tanımlamıştık. Gelecekte bunun ne hale gelmesini istiyorum ki işte o şeylere yaşam kalitesine ve üretim biçemlerine ulaşma şeyim olsun şansım olsun. Benim şu anda yüz dönüm şeyim olabilir arazim olabilir, ama ben bunu biraz daha verimleştirmek istiyorum. Dediğim zaman işte gelecekteki kaynak tabanından bahsediyorum demek. Az önce bir şey verdim kısa örnek verdim çok hızlı bir şekilde şeyi geçelim. Şu eğitim bütünü için bütünü tanımlayalım. Hemen soracağım. Karar vericiler kimlerdir burada? Eğitimden Yok mu kimse karar vermiyor? <gülüyor> Eğitmenler mi? Eğitmenler. Başka Katılımcı Katılımcılar. Bu evin sahibi. Mekan sahibi. Başka. <gülüyor> Organizasyon yani düzenleyiciler diyelim. Belediye, <gülüyor> Belediye gibi bu eğitim veremezsiniz. Belediye. Diyemezsiniz var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bu eğite düzenlememiz için ruhsat <gülüyor> almamıza yol açtı açtığıma... mı? Yani öyle bir şeyleri yok. Karışma eğitimleri yok. Karışma eğitimleri yok. Yani şu eğitim şeyinde özelinde belediyenin bir şey etkisi var mı? Yok. Yok o zaman etkisi yok diyorsak bunu buradan sileceğiz. Onlar mekanda çalışırken mekanda çalışırken mekanda çalışırlar, dolayısıyla aslan <gülüyor> yok. Tamam. Mekanda izinleri alırken zaten eğitimler, işte, kapıya bilmem ne gibi bir şey dediği yaparsın. için bir sıkıntısı yok. Belediyeyi kaldırırız. Bize de belediye ne evet. <gülüyor> Tamam, aklımıza gelirse ekleriz tekrar. Kaynak tabanımız nedir? <gülüyor> Projeksiyon. Projeksiyon cihazı. Eğitim. Evet. Elektrik. Ben buraya hemen tahta, şu beyaz tahta, sandalye... Serpak. Sınırı. <gülüyor> Serpak kaybıla <gülüyor> bir yandı çünkü öyle. Büyük harflerle yazıyorum. <gülüyor> <Tekrar mı> Oluruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Başkan? İstanbul Parti'nin kolektifi, onların duyurumuyla birçok insan var yani. karşılığında kısaltıyor musunuz? Olurum. Olurum saydım biraz. Peki mesela katılımcılar sayılır mı yine? Çünkü onlar olmadan yapılamaz. Katılımcılar tabii ki. Bu katılımcıların nasıl haberi oldu buraya geldiler? Facebook. <gülüyor> Sosyal medya. Eğitmenler Bilgisayar Microsoft Yazılırlar Güven mesela Yani kadın buraya gelmesinde buradan bir, bir şey öğrenecekleri veya bir, Ne bileyim işe yarayacağına olan bir güven yüzünden buraya geldiniz, değil mi? O yüzden eğitmenlerin bu güveni ilk beş dakikada ee, ...darmadağın etmemesi lazım mesela. Ki siz yokarlarda bir şey olacak değil, gitmeyesiniz. Dolayısıyla evet. güveni sağlamamız lazım. Aynen, aynen öyle. Para iş gücü alanında... ...var mı bir şey? Bu bütünü... Ulaşım var buraya. Ulaşım. yaklaşıma harcanan para. Nedir bunun kaynağı? Nereden harcadık bunu? <gülüyor> Cebimizden. Yani, teker, yani muhasebe yapmadığımız için burada farklı bir şey yaklaşımımız var. <gülüyor> Katılımcıların artı eğitmenlerin Artı düzenleyicilerin cebindeki hazır kaynaklar, bozukluklar diyebiliriz. <gülüyor> ya da akbilleri. Şuraya, <gülüyor> seninle pek bozukluk olmuyor. Burayı dedikten harcanan zaman, bunun için nasıl? Zaman. Kaynakta <gülüyor> vallaha var. Ya. Dikkat etmemiz gereken bir şey bu arada, ben iyi oldum, evet. sağlasın. <gülüyor> <Bak, bak. gülüyor> zaman ilerliyor yani. Zaman ilerliyor. Bütününü nasıl tanımlayacağımızı şey yaptık. E, yaptık diğer egzersizi yapmayalım zaman zaman ilerliyorsa. Ben basıyormuş gibi yapayım. Dur ben değiştirsin. <gülüyor> e, geldik finansal planlamaya. Bizim başladığımızda çok alışkın olmadığımız bir şeydi. Daha önce ciddi bir şirket düzeyinde girişim yapmadığımız için tabii ki kendi... Ee, şeyimizi, kişisel harcamalarımızı bir şekilde yönetiyorduk ama dünyayı kurtarma yolunda adım atmaya hazır kişilerin karşısına abi bunu da yapman lazım diye çıkardığımızda genelde ya biz şey değiliz, kapitalist değiliz, yanlış anlaşılma olmuş galiba bir tepkiler gelebiliyor ama önemli çünkü biz ana akım işleyişe bir alternatif yaratmaya çalışıyoruz hem model olarak hem kişisel bir örnek olarak yarattığımız alternatif eğer en azından ana akım kadar finansal olarak güçlü olmazsa biz takipçilerimize haksızlık etmiş oluruz. Bizden sonra geleceklerin önünü tıkamış oluruz. Büyük bir ihtimalle de finansal olarak çok kötü bir sistemse zaten ikinci haftada ikinci ayda, ikinci yılda ya da yirminci yılda artık devam edemeyiz. Finansal olarak sürdürülebilir bir sistem kurmazsak bir yere kadar dışarıdan belki fonladık ama dünyayı kurtarmaktan bahsediyoruz. Havadaki karbon değişiminin etkisinin 50 yıl olduğundan bahsediyoruz. 50 yıl sonra hala devam eden bir şey olmayacaktır, yöntem olmayacaktır. Ve bu yüzden Bizim zenginliğimizin kaynağı da önemli. Zenginlik derken sadece banka hesabımızdaki ve cüzdanımızdaki para değil, o parayı nasıl kazandığımız da işin içine girmeli. Yaratıcılığımızı sadece kullanarak mı kazanıyoruz? Ya da şu diğer üç kaynağı yaratıcılığımızla bir şekilde yönetip mi kazanıyoruz? Mineral para dediğimiz... Yeraltı, yer üstü minerallerini bir şekilde ürüne çevirerek kazanılan para. Kağıt para dediğimiz, artık ben buna sanal kelimesini de ekliyorum, kağıt ya da sanal para. Bankacılık işlemleri üzerinden, borsa işlemleri üzerinden, sadece spekülatif şeylerle, yani insanların finansal sisteme olan güveni dışında hiçbir dayanağı olmayan para kazanma yöntemleri var. Bir de güneş para. Güneş enerjisini ürüne dönüştürerek kazanılan her türlü para. Zenginliğimiz bunların hangisinden e, oluşuyor? Bizim yöntemimiz topraktaki minerali mi? Her sene ektiğimiz tarlada topraktaki azotu tüketip onu mu satıyoruz yoksa güzel bir azot döngüsü oluşturmuşuz? sadece güneş enerjisinin enerjisini, enerjisini mi satıyoruz. Bu önemli. Dediğimiz gibi mesela bütün eğitim müfredatında finansal planlamanın üç günlük bir şeyi var. Eee müfredatı var. Çok başlıkları anlatacağız. Bir diğeri de yaptığımız planlamanın kağıt üzerinde şunu yapacağım, bunu yapacağım dediğimiz şeyin kar odaklı olması gerektiği. Yine ters bir şey söylediğim gibi gelebilir. Evet, bizim amacımız dünyayı kurtarmak olabilir. Ama ben o sene sonunda kendime bir kar hedefi koymuş olmam lazım. Ve o kar hedefini tutturmaya çalışmam lazım. Çünkü bütünü tanımladık. Biraz daha vaktimiz olsaydı o bütünün bağlamını da tanımlayacaktık. Ve bağlama ulaşmak için bizim... ...maddi herhangi bir kaynağa ihtiyacımız varsa, kâya ihtiyacımız var. Bir şey ekleyeyim mi? Tabii. Burada e, şey çok önemli, şimdi kâr odaklı dediğiniz zaman, yani bu tür kelimelerin çok farklı şeyleri olabiliyor, e, anlamları olabiliyor. O yüzden onu bir açıklamak lazım biraz daha fazla belki. Anadolu meralarının finansal planlamasında mesela, 2014 sonu olarak, 2014 sonu için gözüken kâr hedefi, Eksi 7.500 lira. Şimdi böyle kâr ve bu işte yani kâle dediğimiz bu neden eksi 7.500 lira? Çünkü onun nasıl yapıldığını tabii ki burada anlatamayacağız. 3 günlük bir eğitimden bahsediyorum sırf filan, finansal plan, plan, için ama bu yöntemle, bu yaklaşımla siz ben yıl sonunda ne çıkarmak istiyorum ortaya deyip ondan sonra harcamalarınızı farklı, kategorize, farklı kategorilendirme yöntemleriyle sınıflayarak gittiğiniz zaman Fark ediyorsunuz ki boyunca yapma hatasına düşebileceğiniz birçok gereksiz saçma zaman harcamayı elimle edebiliyorsunuz. Normalde tüm çiftçiler şöyle çalışır. Bizim 25 yıldan beri konvansiyonel tarım yapan hatta 40 yıldan beri ben konvansiyonel yapan, tarım yapan dayımız dahil. Ekim yapar. Ekim için ne gerekiyorsa o an karar verir, işte azot dökeceğim ondan sonra şeker gibi atacağım, bir yere fosfor atarım işte lazer çekmem lazım falan filan. Bütün bunların harcamasını yapar? Yıl sonunda Chelsea'yi şimdi mi satayım, iki hafta sonra mı satayım, artar mı, yükselir mi yoksa işte olacak yerim var mı falan filan diye bakar. Satar, parasını alır cebine koyar. Banka olan borcu geçen seneye göre biraz daha düştüyse sevinir, yükseldiyse bu sene iyi olmadı diye kızar. Kendi kendine ve insanlara. Ee, bir gün oturduk onunla, bu yöntemi biraz, yani çok kabaca da olsa, giriş şeyinde de olsa yaptık. Ve sonlar şunu dedi, ben neleri para harcıyormuşum ya dedi. Ve ben şu harcamalarımı şöyle bir göster, şöyle tık tık tık tık, şu şekilde çözebilirim mesela dedi. Yani yapmayarak kurtulabilir. Bunların çoğu fosil yakıt tüketen harcamalar, çoğu e, yani başka bir çözümün olabileceği harcamalar. Yani kar odaklı dediğimiz zaman, karı önceleyen, karı önce koyan dediğimiz zaman bu bir yöntemsel tamamen ee, hamle. Hepimiz çok para kazanmak istiyoruz'dan değil ki çok para kazanmak isteyebilirsiniz, hiç utanmayın. O parayı ne yapacağınızı da <gülüyor> siz sürdürüleceğiniz iş. Ben mesela çok para kazanmak istiyorum şahsen. Çünkü bir tane Türkiye'de ve dünyada özellikle Türkiye'de tır başlangıç olarak ekoköy kurmak isteyen insanlara fon verebilecek vakıf kurmak istiyorum. Şimdi yani de çok para kazanmak lazım, mesela. Ama ben parayla gidip de Audi A4 almak da istiyor olabilirim yani. Evet. Birbirimizi yereksiz yere kırmanın bir anlamı yok. Ben onu istiyorum. <gülüyor> Bunun yöntemsel bir hamle olduğunu sadece biraz anlatmaya çalışıyoruz burada. Evet, yani kesinlikle kar odaklı planlama derken yaşam çabamızın ana hedefinin kar etmek olması değil, planlamayı Karımızı önceden belirleyerek ve bu hedefi tutturarak yapmamız gerektiğinden bahsediyoruz. Anadolu Meralarının eksi 7500 kar hedefinden bahsettik. Aynı şekilde e, Orman Evi Derneği'nin kar hedefi de sıfır. Bunu sıfır olarak koyup bunu tutturmaya çalışmazsan, bu dernek iflas edebilir. Ya da başladığı projeyi tamamlayamayabilir banka hesabında şey kalmadığı için para kalmadığı için. Bir derneğin kar hedefi yüksek de olabilir. Bu sene ettiği karı önümüzdeki sene başka bir şeye kullanmak istiyordur. <gülüyor> bir de kısaca üretim zincirinden bahsedeceğiz. Üç tane halka çizeceğim. Bir tanesi kaynak dönüşümü. Bir tanesi ürün dönüşümü, bir tanesi de market dönüşümü. Ee, bu tanımları biraz geniş yaparak her türlü üretimi bu üç zincirle şey yapmak mümkün. Pazar desek daha iyi olur. Pazar dönüşümü örnek e, süt üretimi burada satın aldığım yem olabilir burada hayvanlar süt üretiyordur burada da şişeleyip satıyorumdur Bir örnek. Başka bir örnek. Ben Mera'da et üretimi yapıyorum, et hayvancılığı yapıyorum. Burada aslında güneş enerjisi var. Otları büyütüyor. Hayvanlar onları yiyerek ete dönüştürüyor. Ben bir şekilde artık canlı hayvan olarak mı satıyorum? Yoksa et olarak mı satıyorum? Yoksa sucuk olarak mı satıyorum? Vegan vejetaryanlar çoğunlukta mı aramızda? <gülüyor> Olabilir. Ya da... Hayvanları olarmak için kullanmıyor musunuz? Hayvanları olarmak için kullanıyoruz ama orada <gülüyor> <et> de... yiyebiliriz. <gülüyor> <yer> de <gülüyor> Benim bütünümü tanımlarken ve o bütünün yaşam kalitesini tanımlarken eğer ben oraya vegetarian olmak ya da vegan olmak gibi bir şey tanımlamadıysam, kendi bu şekilde kısıtlamadıysam. Şu kararı verirken beni engelleyen hiçbir şey yok. Kısıtlayabilirim. Yanlış ee, bir diyetimi biraz daha şey yapmalıysam seçeneklerimi daraltmadıysam diyelim. Gerçi sonuç olarak o medyataryallıkta da farklı şey geliyor. Onu meniden kaldırdığımız zaman genişletmek zorunda kalıyoruz. <gülüyor> Ostügem artık. Evet daha çok çeşitliliğe, yani daha önce e, bilmediğimiz, tanımadığımız, yemediğimiz şeyleri de yiyoruz. Demir için bir başka bir yemek zorunda kalıyoruz. Yani siz eğer çiğ veganlar olmasaydı mercimeği, buğdayı kimsenin çimlendirip yiyeceğini düşünüyor musunuz? Çok da lezzetli bir şey. Yani keşfetmediği için ne kadar yenilmiş olabilir ama şu an keşfettikten sonra onun Keşfet. içindeki besin değerini ikame edebiliriz. Evet. Şeyi yapan yerler var. Ee, hayvanların gerçekten de sadece arazide yani ekosistemde onarım yapmak amaçlı kullanıldığı bir takım girişimler var. Genelde bunlar nasıl bu parayı kazanıyor o zaman? Çünkü burada bir sürü bir takım amca yapıyoruz. En basinden projenin başında birisi duruyor, değil mi? Ona bir maaş veriyorsunuz. Nasıl kazanıyorlar ya? İşte Nature Conservancy falan gibi böyle büyük doğa koruma şeylerinden yıllık bir gelir geliyor, bağış geliyor, fonlama geliyor ya da milyarder bir dolard milyarder bir amca da teyze çıkıyor, alıp parayı yapmıyorlar. Ve sonuç olarak bunu yapın, ben size bütün para vereceğim gerektiği var. Yeter ki hayvanları kesmeyin, yemeyin, kendi şeyleriyle, e ekelleriyle ölsünler, arazide çürüsünler diyebilir. Şey için inanın çok daha iyi olur ekosistem süreçleri için. Çok büyük bir fark yaratmaz araziye falan göre ama iyi bir fark Çünkü mineral döngüsüne biraz daha fazla mineral koymuş olursunuz toprağa geri. Çok daha fazla arttırılmaz ama biraz daha arttır. Ama böyle bir projeye ben direkt şunu sararım. E bu dolar milyarları teyze, yarın bu parayı kesersen ne yapacaksın? O nereden kazanıyor? O nereden kazanıyor? Yani şunu demeye getiriyoruz, bütününü yönetiyoruz ya, bütünleri yönetmeye çalışıyoruz ya, bütünlerin içinde her zaman için finansal kısım da var. Hiç paranın geçmediği bir ekoköy kurabilirsiniz siz. Ve orada bütüncü yönetim yapabilirsiniz. hiçbir ticari bağınız yoktur, tamamen %100 yüz kendi yeterlidir üzerindendir. Ama orada bile şöyle bir şey olacaktır. Abi burada et üretiyoruz, eti biz yiyelim. Karşında sen de bana doğa ver. Gibi bir şey olacak. Takas edeceksin üzerinde. Yani bu illa e, TL'lerin veya dolarların döndüğü değil. Bu işin e, marksım tanımıyla altyapısında yani üretim tüketim e, ilişkileri kısmında nasıl tasarlanacağı meselesi. Bu tasarımı her şekilde yapabilirsiniz. Dolar milyarları teyzeden bağış olarak yapabilirsiniz. Bunda bence etik olarak bir sorun da yok. Yeter ki işlesin. Yeter ki olsun. Yani... Bir olsun. Fayda çıksın. O bir fayda çıksın. Yani hay hayvan yetiştirmenin hakikaten çok fazla yolu var ama ana şey sorun. O hayvancılık sistemi bir şekilde devam ediyor olmalı. Bizim köpeklerimiz var. Barınaktan bir tane köpek aldık. Sağolsun 7 tane doğurdu bir sonraki sene. <gülüyor> başımızda bela var. Başımıza bela şu anda değiller ama bizim finansal planlamamızda birken 8'e çıkan, 8ken bir sonraki sene 40'a çıkan, bir sonraki senede belki 300'e çıkan boyutta bir büyümeyi kaldıracak bir şey yok. Bir bölüm yok. Ve ortada şey sorusu da yok. Yani inek beslemiyoruz ki keselim diyelim Veganlıkla ve veganlık ve ile alakalı bir sorun da yok. Ama o finansal planlamamızda belli bir sayıda biz köpeğe bakabileceğimizi gördüğümüz için bizim bir karar vermemiz gerekiyor. Verdiğimiz kararda o dişiyi kısırlaştırmak, mesela. Ya da yani şimdi erkeklerle şey arasında tamamen fiziksel bariyerler koymak, seneler boyunca, hayatı boyunca. <gülüyor> Yaptık, hayvan depresyona girdi ve kendini öldürmeye başladı. Yaptık. Ormanın içine bıraktık yani hayvanlarımızın olduğu yere köyden biraz uzak ve eğittik ormandan ayrılmaması üzerine hayvan yemeden içmeden kesildi. Yani ee, çok güzel bir örnek oldu aslında. İlkelerimiz var inançlarımız var isteklerimiz var doğrularımız var ve herkesin var her konuda var de gerçekler var gerçeklerle isteklerimiz ve ilkelerimiz bazen çok güzel örtüşüyor. ...bazen çok çirkin bir şekilde ters düşüyor. Ve bir de bunun yanı sıra bizim farkında olmamız başka bir takım şeylerle karşılaşıyoruz her gün. Tarım yapmaya başlıyorsun bir de yeni bir takım yetmenler ortaya çıkıyor. Hayvancılık yapmaya başlıyorsun yeni ortaya çıkıyor. Tüm bu karanlık içerisinde sen bir, de bir yere doğru gitmeye başlık çalışıyorsun. İşte dünyayı kurtarmak veya şenlikli bir hayat kurmak falan. Yani nerede olduğun hakkında hiç fikrin yok, ne olduğu hakkında hiçbir fikrin yok... ...bir de üzerinden utanmadan bir yere gitmeye çalışıyorsun karanlıkta. İşte orada bir takım, eee, ee, şeyler, eee, referans noktaları oluşturmak aslında. Ve senin lafını kesmiş olduğun şimdi kusura bakma ama, şu karar alma sürecine ilgili, eee, amcanın kitle bir araç tutanları isterim. Eee, yani bütüncül yönetimle ilk uğraşmaya başladığımızda, ''Abi tam anladık ya, iyi karar vermek lazım, geç geç şu neydi, otlatma planını anlat.'' modumdaydık Eee, yani araştırmalarımız da daha çok ona doğruydı. Burada e, işte eğitim verirken de ortaya çıkıyor, gerçekten sonsuza yakın permütasyon var odlatmak adı meselesinde, sonsuza yakın. Yani o yüzden hayvanları koştura koştura sağdan sola bir tür değil. E, 4 çarpı 8 çarpı e, 4 çarpı 5, bütün bunların içinde sosyal, finansal ve ekonomik şeyler oldu. Sadece ekosistem üzerinden, bu işte kaç? 120 milyon yapıyor. Bir üzerine sosyal ve ekonomik şeyleri de koyduğunuz zaman. Bir daha ağzıda ne yapmak istiyorsunuz? Orada sabantıklı bir şeyler yapmak istiyorsunuz, burayı bazaklı mı tutmak istiyorsunuz? Şurası yaşam alanı mı olacak? Burada çocuklar gülü oynayan, emma mı toplasın istiyorsunuz? Falan gibi şeyler de koyduğunuz <gülüyor> zaman gerçekten 120'nin 4-5 şeyi oluyor. Üssü oluyor. Orada işte bayağı yüksek bir şey galiba. Ee, ve inanılmaz bir karar var. Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Karar alma süreciniz varsa, o iş, iş sistemi, o süreci iyi yürüttüyseniz... Çok daha rahat tak tak tak tak bu kötü, bu olur, bu olmaz diye biliyorsunuz. Anekdot da şu, geçen sene, ee, geçen yaz, Seybir'in ilk konferansına gittik. Ben gitmiştim sadece oraya, finansal planlamamızı övülüyordu çünkü ikimiz birden gidemedik. E, ve o sırada henüz arazi notlatma planı falan başlamamışız. Sadece bütün ücretimini biliyoruz. Türkiye'de işte Seybir'in süsü gözesi olmak üzereyiz falan. Oturduk, diğer göze adayları da geldi. Evet, işte Meksika'dan, Arjantin'e, Güney Afrika'dan, bilmem nereye kadar bir sürü yerden çiftçi. Herkes kendini tanıtıyor. Kimi diyor, ben işte üç kuşattır, biz üç bin hayvan, üç bin baş, büyük baş yapıyoruz. 20 yılda da bir küncü yönetime geçtik. Bir diyor ki, ya biz sizin kadar eski sadece 10 senedir yapıyoruz ya falan filan. <gülüyor> Ama işte doğru biz de bir 40 senedir çiftçilik yapıyoruz da 10 sene önce bir küncü yönetime geçtik, çok iyi oldu falan. Ben bana gel gelene karşı da böyle yerin dibine girdim. Gerçekten dibine girdim çünkü... Yani geldi bana sıra, dedim bak baştan söyleyeyim, ben topraktan falan anlamam, hayvandan hiç anlamam, koyunla keçi belki ele bilirim. Yani bilgim bu kadar, gerçekten de bu kadardı, bir yıl önce, tam bir yıl önce. Ee, hani ekosistem döngüleri falan eyvallah ekolojistiz işte biliyoruz ekosistemindir falan da yani toprakta ne oluyor bütün hiçbir fikrim yok. Ee, hayvan ne kadar yer, neresinden tutunca hastalığını anlarsın falan hiç bir Eğer bütüncül yönetim işte Türkiye gözesi olmak için bizim bunlara, bu konularda bir altyapımız olması gerekiyorsa söyleyin, ben şu an eyvallah diyeyim, bu odadan çıkayım, otelde işte kaldığımız yerde odaya çekilirim, iki hafta takılırım ağlarım falan filan, iki hafta sonra dönerim. Yani üretimde değiştirmenize gerekiyor, iki hafta ben takılırım burada bir şekilde üzgün üzgün dedim. Ve bunu gerçekten inanamıyorum çünkü çok kötü hissediyorum kendimi bu aldım. Ba haber, şey beşini söyledim ya biz böyle kolektif yaşıyoruz ve işin sosyal ve ekonomik örgütlenmesi konusunda iyi bir yolda katettik ama tek de bildiğimiz de başka bir şey bilmiyoruz. Dedi. Bana söyledikleri şey hepsinin aynı anda böyle olur mu abi falan konuda söylediği, daha sonra bulup teker teker kafama burada burada şey, eğer şu süreci şu etmesini iyi yapıyorsanız, iyi yaparsanız, iyi becerirsiniz. Hele hele bir de sosyal ve ekonomik kısmında işin bir takım böyle modeller yaratıp üzerine düşünüyorsanız falan filan, Çok rahat olun Çünkü şu meseleyi öğrenmeniz 6 ay ile 1 yıl arası sürer, eğer iyi bir gözlem meteneğiniz varsa Ben inanmadım, yani abi biraz abarttılar herhalde, 2 sene sürer dedim Mayıs ayında başladık, hayvanları ilk defa aldık Ben sordum Volkan'ı, koyun gibi bunlar, keçi gibi falan <gülüyor> Mayıs ayı, bugün Eylül'ün ortasındayız. Şu anda köyde 30 yıldır çobanlık yapan, koyunlara bahseden insanlarla karşılıklı böyle birbirimizi ikna ederek bazen şöyle şöyle olursa böyle böyle olmaz mı diye aa hakikaten olur, doğru söylüyorsun falan filan denilecek noktaya geldik. Yani bu noktaya gelmemizi sağlayan bizim çok akıllı ve çok becerikli insanlar olmuş olmamız olabilir. Teorik olarak. Ama ne kadar becerikli olabiliriz yani altı ayda veya dört buçuk beş ayda bu noktaya gelecek kadar? Hayır. Mesela şu size sunduğu çerçeve, o planı ve diğer tüm ekosistem döngüleri falan eğer kararlı süreciniz ve finansal planınız ve sosyolojik modeliniz sağlamsa, iyi gözlemliyorsanız, iyi bir bilgi yapışınız varsa çok kolay bir şey. Çok hızlı olan bir şey. Yani, yani o yüzden geç kalıyoruz, geç kaldık demeyin, bugün geçse yarın daha da geç. kalabilir. Et yemekten nerelere geldik? bu <gülüyor> <gülüyor> iyi oldu. Biraz kafamız dağıldı. Ee, tekrar ben kafayı buraya çevirmek için bir iki örnek daha vereceğim üretim zincirine. Bir müzisyen için kaynak kısmı besteler olabilir. Ürün dönüşümü ürettiği albüm olabilir. Pazar dönüşümü de bastırdığı CD olabilir, verdiği konserler olabilir. Konserler de burada şey sayabiliriz. Nasıl tanımladığına bağlı ürünü. Sadece şeyle yani tarımla, hayvancılıkla, doğayla da düşünmek e, o şekilde şey yapmıyorum. Olayı daraltmıyorum. Bir sanatçı için şurada odun vardır. Burada onu heykele dönüştürür. Gider bir tane sergi açar. Sergide şey yapmaya çalışır. Benim bu üretim zincirini buraya yazmam ve bir sürü örnek vermemin sebebi bu halkalardan bir tanesinin hep zayıf halka olması. Ve bizim zayıf halkanın nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Finansal planlamayı yaparken aklımızda olması gerekiyor. Karar alma süreci sırasında aklımızda olması gerekiyor. Aldığımız neredeyse her kararda dönüp ben böyle bir şey yapıyorum ama üretimi arttırmaya yönelik Acaba zayıf halkadaki şey mi, sorunumu gideriyorum. Benim ineklerimin hiçbiri süt üretmiyorken bir şekilde neden olduğunu bilmiyoruz. Belki hastalar, belki hamile kalamıyorlar, belki keyifleri yok, belki şeyler yani inatçılar gidip Mevcut pazarlama şeyimi, e, kapasitemi üç katına, dört katına çıkarmaya günler, haftalar, bin liralar harcamam çok mantıklı olmayabilir. En son gitmemiz gereken yerde o harcamanın ya da o eforun sarfedilmesi edilmesi gerekiyorsa bile. Finansal planlamadan bir sonraki otlatma planına geçeceğiz. Ama bir de şöyle bir durum yok mu? Ee, şey, ne kadar büyük, büyük bir şey diyeceğim ama eğer bizim pazarımız yoksa, pazara götürdüğümüz sütü, pazar bulamamışsak, üretmemizin bir anlamı var mı? Yani o zaman bunu nereden başlamamız lazım? Belki işte sondan başlamak lazım. Öncelikle pazara efor sahtedik, pazarımızı bulup, pazara göre üretim mi yapmak lazım? Eğer pazarınız yoksa zaten zayıf alt, pazarımız var, yok ve inetleriniz varsa zarif halka zaten burası demektir. O yüzden pazara yönelik bir şey yapmak lazım. Ama nasıl başlamak lazım gibi bir soru geldi benim kulağıma evet, Sıfırdan yani. bir işe. Ee, çok farklı yöntemleri var. Biz yok pazara hiç hissetmeden, pazara dokunmadan yani biz işte e, yüzlerce hayvan alalım da burada süt yapalım. Belki aslında ete ihtiyaç var pazarın. Onun farkında. Yani o anlamda soruyoruz. Veyahut da üreteceğiz. İşte onu pazarın ıı, o anda ona ihtiyacı yok. Veya bizim ürettiğimiz tüm Anladım. kalitesine ve şeye ihtiyacı yoksa sütü kıymeti var mı? Evet. Benim bu bahsettiğim zayıf halkayı bulmak ve şey yapmak mevcut olan bir üretimi iyileştirme konusunda çok daha net ortaya çıkan bir şey ama yeni bir işe başlarken de mutlaka kullanılabilir. Bir, işe başlarken finansal planlamayı mutlaka yapmak gerekiyor ve o planlama içerisinde Zaten, ne kadar hacimli bir satış yapabileceğimiz ve tahmini fiyatının ne olacağı da olduğu için o rakamları yazarken biz bir piyasa araştırması yapıyoruz zaten. Soruyoruz, benim komşum süt satıyor, abi kaça satıyorsun? Devlette de destek veriyor mu? Veriyor, tamam o rakamı yazabilirim. Ya da diyebilirim ki, sen tek süte satıyorsun, ben bunu şişeleyip kapı kapı insanlara satacağım, sen 1.25'e satıyorsan ben bunu ikiye satarım. Yani bir pazar araştırması satabilir miyim, satamaz mıyım ilk başta yapılıyor zaten. Peynir yaparım, yoğurt yaparım, ürünce peynine girerim, bir şekilde onun yolunu Aynen öyle. Ee, bizim hmm. arada yaptığımız yöntem, ben bir üretime başlayacağım. Tarım da genelde böyledir. Aradan 6 ay geçmeden benim elimde ürün olmayacak zaten. O yüzden önce şu ilk ikisine bir yoğunlaşayım. Kafamda burası ile ilgili bir plan var ama şey yapacak mıyım, devlet işlesinden mi satıcam, tüketici birliğine mi satıcam, pazara mı götüreceğim, onun planı var ama henüz onunla uğraşmıyorum. Çünkü daha elinde bir sene boyunca ürün olmayacak zaten. Biz bunu kullanıyoruz ama şey demek değil bu. Zayıf halka burası değil. Dolayısıyla ben burayı unuttum, planım da yok demek değil. Bu yaptığımız hareketlerle ilgili bir şey. Durkan az önce bir şey yaptı, giriş yaptı. Elimizde dört tane temel bulgu var, dört tane ekosistem süreci var, takip edebileceğimiz, baktığımız pencereler var. Bir sürü yöntem var, bir sürü karar verebileceğimiz parametre var, otlatmayla ilgili. Hayvanı ne zaman otlatayım, ne kadar süreyle otlatayım, ne zaman çıkarayım, ne kadar süre bekleteyim. Hepsinin etkileri farklı olacak, kırılgan bir yerdeysem etkisi farklı olacak. Dediği gibi sonsuz sayıda bir şey var, ee, seçeneğim var otlatma yaparken. Kafayı yememek için her gün sabah uyandığımda Dur şimdi ben geçen hafta bunu yapmıştım, bugün bunu yapmıştım, iki ay sonra da şöyle bir şey hedefliyordum. Önümüzdeki üç sene içinde de benim toprağımın organik madde miktarı yüzde birden yüzde bir çok iyi olur. Bir yandan koyunlarım şu anda kızgınlık döneminde diyetlerini şu şekilde şey yapmam lazım ki, döl alsınlar, düşük yapmasınlar. Ama o diyeti sağlarsam bu sefer şu mu olacak, mı olacak diye her gün yapmamak için bir otlatma planını yapmak lazım. Yaparken de bahsettiğimiz dört ekosistem sürecini biliyor olmak lazım. Bir arazi planımızın da olması lazım aslında. Benim arazim nasıl bir yere dönüşecek, ya da benim arazimin şeyleri nedir, su nerede, nereye geçirebilirim gibisinden. Ve bitkilerle ilgili bazı şeyleri de bilmem lazım. Bir grafik çizeceğim size. Artık üretim zinciri değil bu. Çok basit, çok da mantıklı bir grafik. Şurası süre, şurası boy, bir bitkiden bahsediyorum şöyle bir eğrisi var. Yeni çimlendiğini varsayalım, yavaş yavaş büyüyor çünkü yaprağı az alanı az, fotosentez yeterince hızlı yapamıyor. Sonra bir ara büyümesi çok hızlanıyor, vegetatif şeye giriyor, e, dönemine giriyor. Bir noktadan sonra da şeyinin e, genetiğinin izin verdiği, kaldırabildiği bir boy hacim organik maddeye şunu organik maddeye değiştireceğim bu noktadan sonra ulaşıyor ve orada kalıyor. Otlatma planı yaparken bu grafiğin bana katkısı şu olacak. Şurada belli bir süre var. Aynı sürede burada var. Bu süre boyunca ki organik madde üretimi şu kadarken Bir sonrakindeki aynı süre geçmesine rağmen organik madde üretimi şu kadar. Şu ikisiyle karşılaştırıyorum ben. Ben çiftçiyim, ben güneş enerjisini ürüne dönüştürüyorum. Ve sürem sonsuz değil. Bilmem gereken şey şu. Bitkiler ne kadar küçük başlarsa üretimi o kadar az üretiyorlar. Belli Süre içerisinde. Evet, tam tersi de geçerli. Kaçırabilirim de. Şurada ben aynı süreyi tekrar bekleyeceğim ama oradaki üretiminde bu şekilde olacak. Ve belki sararmış olacak artık. Ve belki sararmış olacaklar. Zaten bu noktadan sonra yeşil yaprak kalmayabilir üstünde. Kalır ama fotosentez yapmıyor olabilir. Bilmem gereken şeylerden bir tanesi bu. İkincisi, az ilk egzersizde tahtaya nedenleri yazarken, daha doğrusu bütüncül yönetimin size ne çağrıştırdığını yazıyorken birinci sırada döngüyü, üçüncü sırada da hayatı görünce ben dayanamadan ölüm diye ekledim. Çünkü doğa hakikaten bu şekilde çalışıyor. Ortada döngü varsa ve yaşam varsa mutlaka ölüm de var. Ortada büyüme varsa... Burada ne var? Çürüme var. Klasik toprak rehabilitasyon ya da ıslah yöntemlerinden bir tanesi... ...Nadas'a bırakmak. Abi bırak o kendi kendini toparlar... ...diye bir düşünce. Evet doğa kendi kendini toparlıyor ama... Sen e, doğa kendi kendini toparlarken oraya hayvan girmesini de e, e, şey yapmıyor, engellemiyor senin yaptığını gibi. Ben bir sene bekleteyim, merhabı kendini toparlasın. Bir sene yetmedi, iki sene daha beklesin. Beklet bakayım toparlıyor mu, toparlamıyor mu? Sen kırılganlık skalasının nerede olduğunu biliyor musun? Orayı tamamen boş ve hayvan girişine yasak bu şekilde bıraktığın zaman Orada sarılan altlar çürümeye girecek mi? Mineral döngüsü tamamlanacak mı? Orada yeşil aksam olmadığı zaman, alt taraflarda kök çalışmadığı zaman su döngüsü olacak mı? Biyoşeşitlilik ne hale gelecek? Şu döngü toprakla ilgilenen herkesin işinin her aşamasında karşısına çıkacak bir şey. Hatta sadece toprakla ilgili de olmayabilir. Doğa ile ilgili her türlü şeyde karşımıza çıkacak bir şey. Geçelim bir sonraki bir şey aslında. Bir sonraki. Yani şeyle. Ne şey? Otlatma planının bir şeyi vardı. Ben, evet. Benim kolumun gönlü Gerçekten şey karışık bir metodolojisi var, karışık bir yöntem var atlatma Planı'nın. ama karmaşık değil en azından, bu planı yapmak, şu şeyi doldurmak. Sene içinde bir gününüzü ayırıyorsunuz, belki iki gününüzü ayırıyorsunuz. Elinize bir otlatma planı çıkarıyor. Biliyorsunuz kesin yanlış yapmışsınız. Bir şey biliyorsunuz kesin yanlış yapmışsınız. Araya şeyi sıkıştırayım, ondan ee, bahsetmeyecek. Planlama planlama diyoruz devamlı ama Plan, kontrol, gözlem, tekrar plan. Hocam yanlış anlıyorsun. Plan mı? Plan Plan Hocam görünüyor <Şu kardeşin, gülüyor> öyle? <görüşürüz. gülüyor> <gülüyor> planlama dediğimiz zaman aslında biz şöyle bir daha uzun bir süreçten bahsediyoruz. Bir plan yaptım. Sonra yanlış planlama yaptığımı varsayıyorum. Diyorum ki kesin bir şeyler ters gidecek. Bunu pesimist olduğum için söylemiyorum. Sonrasında neyi gözlemlemem gerektiğini bulmak için söylüyorum. Eğer bu plan yanlışsa ben bu planın yanlış olduğunu en erken ne zaman fark edebilirim? Burada Nisan 18'inde başlamışım mesela Planlamaya İşler sarpa saracaksa Ağustos'u beklemeden acaba Haziran'da Mayıs'ta ben neyi gözlemleyeyim ki etrafta Bana bunun ilk öncü sinyallerini versin Bunu belirliyorum Ondan sonra o gözlemi yapıyorum Üşenmiyorum Her gün arazi dolaşılacaksa her gün arazi dolaşıyorum Eğer Hayvan performansı ile ilgili bir şeyse, o hayvanların ne kadar kilo aldığı benim için çok önemli bir kriterse ve hakikaten öncü bir sinyalse, ben o hayvanları tartmanın bir yolunu buluyorum. Gözlemlemeyi yapıyorum ve benim planımın yanlış olduğunu hakikaten gözlemlediğim anda da tekrar planlıyorum tekrar planlarken belki ufak bir değişiklikle kurtarabiliriz. Belki, hadi bunu çöpe <gülüyor> atıyoruz, sobada yakıyoruz, yeni boş bir plan yapıyoruz da diyebiliriz. Dolayısıyla e, bir iki önceki o beş tane şeyin olduğu plan kısmı buysa, gözlemleme kısmı da ekolojik gözlem bahsettiğimiz dört pencereden şeye bakacağız toprağımıza bakacağız, doğamıza bakacağız su döngüsü, mineral döngüsü enerji akışı ve biyolojik çeşitlilik ve bunların içerisinde öncü sinyaller hakikaten hangileri bununla alakalı bir şey bu ekolojik gözlem binlerce dolarlık test cihazları kullanmadan ya da arazimizin her yerinden toprak örneği alıp bir laboratuvara kargolamadan, testler yaptırmadan biz doğamızın nasıl basit ama etkili bir şekilde şey yapabiliriz, gözlemleyebiliriz? İşimize hiç yaramayacak bazı rakamlarla uğraşmayıp işimize aslında çok yarayacak şeylere nasıl yöneliliriz? Ekolojik gözlem bununla alakalı. Basit iki tane, onun da yöntemsel şeyi var. Bir tanesinin adı temel ekolojik gözlem, bir tanesinin adı gelişmiş ekolojik gözlem. Duyduğunuz kuş sesinden, yerde gördüğünüz böceğe kadar bir sürü, çok sistematik bir şekilde doldurduğunuz tablolar var. Bunları yaptığınızda da, bütüncül yönetimin gözlemleme kısmını tamamlamış oluyorsunuz. Arazi planlaması da biraz daha uzun vadeli. Az önceki gördüğünüz otlatma planı 6 aylık bir plandı, daha doğrusu fotoğrafı 6 aylık kısmı sığmıştı. Arazi planlamasında 6 aylık kısıtlı olmayabilir. Olmak zorunda değil. 6 seneyle de kısıtlı olmak zorunda değil. Oraya koyduğunuz, planladığınız şeyin ne zaman gerçekleşeceği hakkında iyimser bir tahmininiz de olmayabilir ama daha çok arazinizin kafanızda, idealinizde ulaşması gerektiği yerle ilgili bir şey, bir de mevcut operasyonumuzun sürebilmesi için gerekli altyapıyla ilgili bir şey. Benim hayvanlarım arazinin burasındaysa, ve arazinin burasından başka <gülüyor> hiçbir yerde su yoksa, gölge yoksa ben bu hayvanları burada mutlu mesut yaşatamayacağım demektir. Basit bir denklem, ya hayvanları oraya götüreceğim ya oradaki suyu buraya getireceğim ya da oradaki gölgeyi buraya getireceğim. Temel ekolojik bölgelerimiz ikincisi nerede? Gelişmiş. detaylı da diyebiliriz. <gülüyor> Devam mı edelim yoksa bir soru mu alalım? Ara mı verelim. verelim? Ara vermekle ilgili şöyle bir şey var. Onu söyleyelim bir. Ee, yani araya ihtiyaç olabileceğini zannediyorum. Ama bir yandan da bizim saat en geç 4 çeyrek mi? Çıkmamız lazım buradan. Böyle bir şekil. bu Bunu içmemiz lazım yetişmemiz kesin yetişmemiz olarak. Yetişmemiz lazım. Ee, o yüzden hani bittiğinde muhabbet edelim. edelim diyorsak e, Yani ne kadar bir biterse çok az vaktimiz olacak. Ama yine de ara verebiliriz yani verebilir hafta ben de isterim Ben bir ihtiyaç 10 dakika o zaman verelim peki. Zaten... Çok kısa masyona, evet. fotoğraflar ilk az De Odan doğru anlıyorum. Yani. <gülüyor> Altlatma planını anlattık. Bundan sonraki son bölümde Anadolu Meraları ne yapar, ne eder bundan bahsedeceğiz. Bununla ilgili bir hızlı toparlama ve bir iki tane pratik örnek vererek. Kendi pratiklerinizden de. E, e onlardan e bir örnek. Haha onlardan bir, bir, örne Hı -hı, onlardan da bir iki örnek vereceğiz çünkü e bir kez daha yani tekrar şekillenir aslında ama hani 13 günlük bir eğitim diyoruz çünkü işin sırf ekolojik döngüsü ve e, onlatma planı, onlatma planlaması ve aynı zamanda finansal planlaması her bir hakikaten en az üç gün sürüyor. Neden? Çünkü e, şu planı yaptık. Mayıs sonu değil pardon. Haziran'ın sonuna doğru, Haziran'ın üçüncü haftası yanlış hatırlamıyorsam. defalarca kurşun kayını yaptık çünkü yanlış olduğunu biliyorduk. Üçüncü yönetiminin temel ülkelerinden bir tanesi. Yaptığın şey kesin yanlış. O yüzden zaten ekolojik gözlem yapıyoruz ki... Öncü uyarı sinyalleri, Valka'nın bahsettiği, ne olduğunu tespit edip ona göre gözlemimizi yapabilelim. Çünkü ekolojik gözlemi de, a ne olmuş diye yapmıyoruz. Ulaşmak istediğimiz noktaya ulaşabilmek için yapıyoruz. Yani hatalarımızı görüp düzeltmek amaçlı yapmıyoruz ekolojik gözlemleri. Bunu yaptık, ee, padoklamayı falan buna göre, şunların hepsi padok. İşte burada, orada o sarı sarıbaşak etmiştik falan filan, bütün işaretlemelerimizi yaptık. Sonra bir baktık, Haziran'ın sonuna geldik. Güneş iyice tepemizde. Ve bizim koyunların gölge ihtiyacı için, çünkü koyunlar yazın günümüz otlamazlar, yatarlar. Bütün gece ondan sonra otlarlar, sıcak olduğu için. Ve biz gölge ihtiyacını podoklarda, bu festivallerde falan görürsünüz, beyaz tenteler olur. Bir ikiye üç genelde. Onlarla çözeriz diye düşünmüştük. Ve sonra olan kesin yanlış gibi, böyle olmayacaktır işte demiştik. Fark ettik ki olmuyor. Neden? En ufak bir rüzgarda o tenteden bir plıp diye bir ses çıkıyor. Ve sesi koyunların sevmediği bir ses alışık olmadığı bir ses. O yüzden o gölgen altına girmiyorlar. Güneşin ortasında alnında her birinin kafası birbirinin kıçının altında duruyorlar. Yani dururlar mı dururlar. Hayvanlar doğalarında da böyle yaşıyorlar ama gölge olsa daha da rahat edecekler. Ve bizim e, arazimizde gölgeye göre bir padoklama yapmak teorik olarak mümkün. Dolayısıyla bütün padok sistemini hazine ortasında değiştirdik. Şu planlamanın e, bir anlamı kalmadı çünkü padok sistemi oldu bir değişti. Her bir padokun mümkün olduğunca belli bir ...gölge sahibi olmasını sağlayacak şekilde. Bir başka örnek, Nisan sonunda biz koyunları aldık. Çünkü İspanya'da Nisan başına eğitmen eğitimine katıldık. Avrupa'daki diğer gözleyen arkadaşlarla birlikte. O eğitimden dönmeden almayalım koyunları dedik. Çünkü arada 15 gün şey yapacak. Yani koyunları atacak insan olmayacak falan. Neyse, Nisan sonunda aldık ve... ...şimdi büyüme dönemi her seferinde farklı. Örneğin Mayıs ayında yağmurun düşme oranına da bağlı olarak çok hızlı büyüme gerçekleşir. Çok hızlı büyümede padok değişimini de hızlı yapmanız gerekir ki aşırı otlatmaya kaymayasınız. Aşırı otlatma çok fazla hayvanın birazda olması değildir. Bir otun kök büyümesinden al, yani kökünden aldığı enerjiyle yeniden büyümeye başladıktan sonra Volkan şunu bir grafik çizdi ya. Şöyle bir grafik çizdi ya Volkan. Şuna enerji dersek, enerji tüketimi, üretimi dersek, buraya da süre dersek, ee, bitki bir noktaya kadar tükettiğinden daha az karbon üretir, fotosantez yani. Bu nokta her zaman değişir. Ama genelde bitkinin vejetatif hızlı büyüme döneminin başlangıcına fan tekab eder. Bu süreye kadar sermayeden yer, kök sisteminden yer. Bu süreden sonra kök sistemi, pardon, vegetatif yeşil aksanı yani, fotosentez üretimi, e, fotosentez tüketiminden, daha karbon tüketiminden daha yüksek noktaya çıktığı için artık sermayesini yeniden koymaya başlar. Siz o sermayeyi geri koyduğu noktadan önce bir kez daha atlatırsanız, bitkinin sermayesi her seferine ileri kazanır. Sermaye eşitliği kök sistemi. Bu yüzden, Çaldar, mesela yabancı çaldar, Türkiye'de arayın, bulun en fazla bulabileceğiniz derinliği, kök derinliği nedir abi? 20, Tahmin et. 20 santim belki. 20 santim belki, merhaba Ve sanırız ki biz mesela vokan noktada genetik sınırları dedi Biz sanırız ki çaldarın 20 santim kök şiir. Şey. ABD'de 1800 yüzerin sonunda çekilmiş fotoğrafta yanlış hatırlamıyorsam Volkan'ın geçen sefer gittiği Sabre Enstitüsü'nün konferansındaki Alan Ingham diye bir çok ünlü ve Alan, çok ürünü... Alan, Alan Ingham isminde bir çok ünlü toprak bilimcisi var. Şu anda dünyanın en iyi, bence, bizce toprak bilimcisi. Ee, onun gösterdiği fotoğraf. Konferansta Elaine Ingham. Onun gösterdiği fotoğraf, 1800'lerin sonunda Biliyorsunuz ABD'deki büyük düzlükler denen, Great Plains denen yer Cowboy filmlerinden de hatırlayın En yakın zamana kadar büyük hayvan sürülerinin, biz onların Av av ilişkisiyle koşturduğu yer Bizim imite etmeye çalıştığımız, taklit etmeye çalıştığımız oluyor. Bunun gerçeğinin en yakın zamana kadar olduğu yer, 1800'lerin sonuna kadar O yüzden zaten, hani biraz politik spekülasyon yapalım. ABD, bugünkü ABD. O araziye giriyorlar 1800'lerde. Türkiye'nin 4-5 katı büyüklüğünde bir düzlüklerden bahsediyoruz. Üst toprak derinliği 3-4 metre arası. Türkiye'nin şu anda ortalaması 25 cm falan. Orada ilk ettikleri buğdaydan aldığı rekoliteyi düşünün. Ve hala da aldıkları rekolite. Tamam artık çok fazla sertifik falan filan konuyorlar da sertifik gübre oluşu. Ama 1950'ye kadar sertifik gübre bir şey yoktu ve ABD Açık ara dünyanın en fazla gıda üreten bir terkisi. Çünkü Grafik denizlenen o hayvan etkisinin yıllar boyunca olduğu ve o sayede üst toplağın yönetildiği bir bölgeden bahsediyoruz. İlkokul kitaplarında ve ilkokul coğrafya bilgisi derslerinde falan hep anlatılan şey, bir santi toprak kaç yılda oluşur? 1000 ile 200 arası. Yani bazı kitaplar bin diyor, bazı kitaplar 200 diyor. Bayağı bir sene ama galiba. Bütüncül küre yönetim, yönetim yapılan yerlerde Bağlamınızı sadece, yani bağlamanızı sadece üst toprak üretmek olarak tanımlayan birkaç yer var. Bu karbonu farmist diyen kendi yerlerden bahsediyorum. Diyor ki ben bu çiftlikte üst toprakı icat, tek önceliğim bu finansal planlamamın falan planını tutturacağım bir şekilde ama hakikaten benim derdim bu. Senede 8 santim, üst toprak. Senede 8 santim, 300 yılda bir santim ya da 1000 yılda bir santim, senede 8 santim. Ve yani bizimki gibi, tabi burası bu arada şey, e, kırılganlık skalasında oldukça yıl boyu atmosferik nem dağılımı iyi olan bir yer. Onun da bir etkisi var. Ama e, bizimki gibi kırılganlık skalasında kırılgan olmayana meyilli olan bir arazi. Yağış miktarı düşük olmasına rağmen, 4 500 liraya bağlamasına rağmen, bizim uygulama arazisinden bahsediyorum. Biz bile orada üst toprak üretimini tek öncelik olarak almamamıza rağmen Yılda yarım saatin civarı üst toprak üreteceğiz. Daha ilk senenin sonunda. Belli yani şu anda. Yani nasıl belli olduğunu birkaç tane fotoğraf göstereceğiz. Neyse şuraya geri dönüyorum. Ee, dolayısıyla şunu diyebilirsiniz siz. Burası da artık bitkinin büyümesini durdurduğu. Dolayısıyla artık yenip şu döngüde başa gelmesi gerektiği yer. Değil mi? Bir artık çünkü şey yapmıyor bu bitki. Yani şurası artık tohum yaptığı yer bir anlamda. Sizin o arazide baklagilleri mi, yoksa buğdaygilleri mi öncelemek istediğinize? Tek yıllıklarımı, çok yıllıklarımı öncelemek istediğinize? Ee, mera olarak mı kullanmak istediğinize, yani otlak olarak mı orayı arazikli tuttuğunuza? Yoksa biraz daha sabah tarzı bir yer mi hayal ettiğinize? Hayvanlarınızın doyması gerekliliğine? Ee, bizim örneğimizde olduğu gibi Melanın bir kısmını sıfır çapa, sıfır emek, çok güzel kavun bahçe sahne getirip, getirmek isteyip istemediğinizi göre Şu düzlemde şurada otlatma yapmak zorunda değilsiniz. Burada otlatma yapmak zorunda değilsiniz. Şurada da otlatma yapabilirsiniz. Bizim yaptığımız birkaç tane örnek var. Ee, hatta şurada yaptığımız örnekler de var. Çünkü o arazideki biz ee, ...bitki çeşitliliği bastırmak istiyor olabilirsiniz arazi planlamamıza göre. Artı de otlatmayı nasıl yaptığınız var. Ağır ot, e, Hafif otlatma mı? Orta otlatma mı? Ağır otlatma mı? Yani arazideki bitkilerin toprak üstündeki yeşil aksamının ne kadarını bıraktığınız meselesi. Çünkü bunu ne kadar ağır otlatırsanız, yani ne kadar tılaşlatırsanız hayvanlara diyelim. Çünkü hayvanlar bir bitkinin hiç uzan için en üstünden köküne kayyemezler. Giderler bütün arazide, hep en üstün yerlerler, yerler. O bittikten sonra gidip her bittikten ikinci ısırını almaya başlarlar. Yani, genel olarak. Dolayısıyla siz o arazideki bitkilerin hafifliğinin ortam noktası ağır mı atılacağını, hayvan sayısı bölü, padok üzerinden sürü yoğunluğunuzu belirleyerek değiştirebilirsiniz. Ve bu sayede arazide ne kadar malfıslama yapabileceğinizi de belirleyebilirsiniz. Biz mesela, organik maddemiz çok düşük, numara. Yani, elimizdeki durum o, ne yapalım? Organik maddeyi arttırmak için, Arazinin bir kısmına şu at noktalarda soktuk. Çünkü bu sayede şu anda arazinin o kısmı yaklaşık dört parmak kalınlığında malçak oldu. Ve bunlar kışın hepsi çürüyecek. Orada bir gelecek. Şunu demek için bunları anlattım. Tabi ağır otlatma olduğu zaman şu süreç biraz daha uzun sürüyor sermayeden yediği. Çünkü sıfırdan başlıyor. Hafif otlatma olursa biraz daha çabuk ve döneme. ...bomba gibi, hızlı, roket gibi hızlı bir döneme giriyor falan filan. Ve ee, bir yandan ekolojik döngüler var. Gözlemlediğiniz su döngüsü, mineral döngüsü, topluluk dinamikleri... ...ve aynı zamanda enerji akışı. O yüzden diyoruz ki çok çok çok bilinmeyenli... ...ve çok farklı şekillerde manipüle ya da idare edebileceğiniz bir takım sistemlerden bahsediyoruz. Ve işin çok keyifli olması sebebi de bu. Ben Civilization... Neden? Bilgisayar'ın rüyan var bilmiyorum ama hastasıyımdır. Yıllardır oynarım. İkiden başladım. Biri oynamadım için ama 2, 3, 4, 5. Ve çok büyük keyif alıyorum olarken çünkü yapılabilecek milyonlar şey var. Yani sıfırdan belirliye kuruyorsunuz. Yani bundan daha keyifli bir şeyim var. Onun keyfinin aynısını şu işleri yaparken şahseniz hissediyorum. Bir de üzerine bonus. Yani diğerinde oyun bitiyor. Aa kazandı falan diyorsun, yiyorsun, yatıyorsun, yiyorsun. <gülüyor> Bunda bir şeyler de oluyor yani. Bir şeyler de görüyorsun arazide. Çok büyük bir bonus üzerine. Eee... Fotoğrafı görmüyoruz. Evet. Bunda gerçekten. Bak. Evet şimdi bir şey, şunları bitirelim. Şimdi şu, bunlar benim ayaklarım ee, ve bu da bizim Mera'dan bir görüntü. Toprak görebilen var mı? Toprak. Nerede görüyorsunuz? Ayağınızı. Şu mu? Üstü Şurası mı? Toprak değil bunlar. Kafamın hizası mı? Kafamın hizası. Burası mı?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 ...onarıcı tarım yapan insanın genelde ilk ulaşmak istediği şeydir. Değil mi? Yani toprağın üst örtüsünün sağlam Çünkü bu sayede hiçbir yağmur doğanması topraktaki partikülleri havaya sıçrayarak toprağın üzerinde üşemeyeceği anlamına gelir. Topraktaki mad partikülleri sıçraması demek de eğer kirli topraksa kil parçacıkları daha ufaktır, kum parçacıkları daha büyüktür ve daha daha ağırdır. Dolayısıyla siz ne kadar çıplak topraksa o kadar kil ve kum ayrışır. ...derinlik olarak çünkü kum daha yukarı sıçrak, pardon daha aşağı sıçrak, kil daha yukarı falan filan. O yüzden sizin yüzde yetmiş kil, yüzde otuz kumlu bir toprağınız varsa mesela... ...bir yağmur sonrası toprağınızın üst iki parmağı sıfır kil, alt üç parmağı sıfır kum haline mesela. Ve bu da yağmurdan hemen sonra toprak güneşi gördüğü zaman seramik gibi çatır diye çatlaması... ...ve toprağın on beş santim altında normalde belki üç ayda yanılacak olan suyun... ...o çatlaklardan baca gibi çiftmesi anlamına gelir. Aslında yağmur çok yeterli bir şeydir, çok çok yeterli bir şeydir eğer toprağı tutabilirsiniz. Ve toprakla tutmanın başlıca şeyi, toprak üstü örtünün sağlamlaşmasıdır. Çünkü bu toprağı üstünü örter, bir de üzerine kışın çürür, malç iki seviyesine gelir. Malç iki seviyesinde toprak mı malç mı olduğu artık tam böyle anlaşılamayan iki yanında bir derede şey demektir. Bir sonraki kış veya bir sonraki bahar toprak hale yani organik maddelerine görecektir. Yani 3-5 tane kazanımı vardır. Bu e, malçlama daha önce fiziksel olarak yapmış olan var mı bilmiyorum ama var mı? Söyleyeyim hayatta. Siz ne kadarlık siz... arazi yaptınız? Okul bahçesinde yaptınız. Yani öyle arazi değil, bahçesinde. Ha, kaç metrekare? <gülüyor> yani bir oturmuşak aracı var. Ne kadar sürdü? Malzeme toplamasından malçlama yapmasına kadar. ...kullandığınız malzeme malzemesine göre değişiyor. Samansa eğer e, 10-15 dakikada halledebiliyorsunuz ama biz bir bahçede gazete kağıdı kullandık. 8 kat bile saydık, onları bütün gün sürdü. Bütün gün sürdü, 30 metrekare ve evet. kaç kişi? O 30 metrekare ha. değildi, o daha büyüktü. O 20 metrekare ecmar bir şeydi, 3 kişi. 3 kişisiniz, tamam. Ama çok rahatlıkla, tek kişi yine o 100 metrekareye de bir 10 dakikada serer. Evet, yani saman satın almadığı gerekir sadece. ...o da 100 metrekare, muhtemelen 10 balya falan gider. 10 balyanın bugün fiyatı taşımasın başımasın 100 liradır. Yapabilirsiniz. Yani finansal planlarınızı ediyorsunuz. Peki, dünyada biz Seyir Enstitüsü'nün mesela planladığı şey, toplam 5 milyar hektarda e, toprağı ıslak etmek, zenginleştirmek, güçlendirmek... ...5 milyar hektarda, onunla geçtim, bizim arazi 20 dönüm... Artı yirmi müşterek yapıyoruz. 40 arazide yapıyoruz. Kırk dün müşterek arazide maaşlama yapmamız için ee, Kaç kişinin kaç gün çalışması gerektiği ben hesaplayamıyorum. Yani bilmiyorum nasıl hesaplayabileceğimi. Artı o malzemeyi nasıl bulabileceğimi konusunda hiçbir fikrim yok. Yani saban dökmeye kalksam bin balya falan en az. Çok daha fazla belki. 1.000-2.000 bin, bin, bin, bin balya demek ki bu da yaklaşık 10.000-15.000 on, bin, on bin lira eder. Ee, bunu dağıtması çok ciddi sürecektir. Bir de şöyle sıkıntılar da var. Örneğin toprak talaşı en rahat bulabileceğiniz malç. Değil mi? Yani şeylerden... Odun talaşı. Odun talaşı. talaşı evet. Toprak talaşı, evet. Odun talaşı. Ee, Barangozlardan falan. Odun talaşı malç malzemesi olmuyor. Olmuyor. Neden? Çünkü çok küçük olduğu için betonlaşıyor. betonlaşıyor. Betonlaşıyor. Başka bir sıkıntısı da var. Toprak şif. Kim odun talaşının... Var. Şu oranı... Karbon tulu tığın narköjen, yani kar, azot, karbon bölü azot oranı çok yüksektir. Karbon bölü azot oranı çok yüksek olması bunun tek başına bir malç veya kompost e, malzemesi olarak kullanılması da büyük sıkıntı yaratacak Çünkü karbon mikrobiyatının yediği şeydir, enerjisidir, yemeğidir. Nitrojen onu yedikten sonra oluşturduğu e, bünyesidir. Yani yapısıdır. Dolayısıyla siz çok yüksek karbon, çok az nitrojen ...dolu bir kompost veya malsiyon yaparsanız mikrobiyata çok artar. Çünkü çok fazla gıda vardır, enerji vardır, tükenebileceği. Mikrobiyata mıdır? E, tüm mikrobiyolojik e, organizmalar. Bakteriler, mantarlar... ...ve diyenleri. Bu çok artar ama... ...yani yiyor ama şey yapılmıyor. yapamıyor. Böylelik çoğalmıyor çünkü DNA dediğimiz şey nitrojen. Yani hücre denen şey nitrojen. Nitrojen yok yeteri kadar. Nitrojen ona çok düşük. O yüzden topraktaki mikrojeni yemeye başlar. Dolayısıyla siz gidin bir araziye sırf odun talaşından maçtama yapın. Bir sonraki sene mikrojen ihtiyacılayan e, otlar hele hele çıkmaz. Mesela tüm budaliler, çımarınlar. Ya da çok zayıf çıkar. Çünkü mikrojeni tüketir o bakteriler. Gibi gibi. Yani e, sizin doğadaki tüm şurada potasyum, manganezyum, seleniyum, e, demir, bakır, mikrojen, fosfor... ...gibi binlerce şurada element ve bir takım iz elementler var. Bunlarla yaptığınız doğal malçlama var. Nedir bu? Ne kullanılır? Ne kullanılır? Bu hayvan. Kendinden yetişen otlar. Ot olarak. Hiç ot yok burada. Bu sırf hayvan etkisi. Ha ezerek. Doğru zamanda, doğru yerde... Doğru davranışsalı Fataylı. Bu da geçiş şeyler mi? Çayın değil. Ha! Boklar. Ha! Boklar. Çoğu çok yıllık çavdar. Hayvan mı ya? Çoğu çok yıllık çavdar. Arada sütleyen tabir edilen sarmaşık tipi var. Tek yıllıklardan... Burada ne var çok fazla? Var. Birkaç hardal tipi var. Birkaç hardal tipi var. Bizde çakır diken dediğimiz şey var ama onlar bu kadar rahat yatmadığı için genelde ayakta kalanlar Biraz da baklagil tanrısını düşünüyorum Bunları eksiktiğiniz ama değil mi? Hiç evet. yanlış <gülüyor> Doğada kendinden çıkanlar tabii mı? Tabii tabii yani bizim evdeki otlar bunlar Ot yok dediğiniz için bir yanlış anlaşılma oldu Kendiliğinden doğada çıkan otları siz orada... Ben şey gibi de... anladım, tabii tabii ot yok deyince ben hep ot taşıyıp serpmedik anlamında ha, söyledim Pardon Genel olarak yanlış anlaşılışmış sorular Hı -hı. geldi yani bu bizim arazimizden böyle yukarıdan çekmiş, ne pek bir fotoğraf bulamadık. Ee, biraz da acele hazırladık fotoğrafları için doğrusu. Bir sonraki gösterince belki daha bir Ha evet. Hı. Bu mesela daha geniş bir şey. Şimdi burada şu hardallar koyunların yemediği otlar. Yani yemiyorlar. Şu tepelerini yiyebiliyorlar. O yüzden bak hep böyle kalmış. Çünkü orası daha selloz ağırlıklı bir kısım, dip tarafı. Yani keçi olsa çıtır, çıtır Dolayısıyla karışık... ...sürü yapmakla hesabı tümcül üretiminde çok kullanılan bir şey. Biz önümüzdeki sene için düşünüyoruz, üstünden salgınladığımızı ve tümcül bağlığımızı geçerse çünkü kilçi demek, Var mı Varma iş yapacak olan, biz daha fazla, yani bir şey daha yapmak istemiyoruz. Oradan oraya gidiyor ya, çok önemli. <gülüyor> he? Çok, çok koşturuyor. Çok koşturuyor evet, yani bir kişinin başka bir insan lazım. Olsa bunlar da olmayacaktır ama şu aradan şeylere bakarsanız, yani... ...sayı şu... Yüzde bizim mera'ya girdiğimizde toprak üstü örtü, yani yüzde ellisi çıplak topraktı. Beş sonunda şu andaki durum yüzde doksan örtü. Beş ay. Yüzde doksan örtüye çıktı. Yirmi, kaç? Yirmi artı değil mi? Kırk dönümlük toplam arazide. Ölçüye biraz daha bitelim. Benim geçen haftalarda görüştüğüm bir iş münasebeyle görüştüğüm bir çiftlik, yirmi beş bin hektar. 25 nektarde toprak ıslah yapacaksınız 250 bin dönüm ee, 2500 kilometre kare değil pardon 250 kilometre kare 25'e kaç yapıyor 10 oh, yapıyor e, yani yanlışlık 2500 ya, neyse yanlış hesap 250 kilometre kare yani tek bir çift 250 kilometre A Amerika'da gördüğünüz böyle dikendim falan 250 çizim. dönüm 250 kilometre kare 25 bin hektar, 100, 100'e 1 kilometre, 1 milyon km, metrede de yapıyor? Yani 1000 dönüm yapıyor. 1000 dönüm, 1 kilometre yapıyor. 1100, 1100, 1100, 1100. 250 bin dönüm, 250 km. Yani 25 bir kenarı 5 metre, bir kenarı... 25 bin hektar. Bir, 250 kilometre Evet, bir kenarı 5 kilometre, bir kenarı 50 kilometrelik bir şey düşünün. Arazi Veya ona 25. 10'a 25. 250 ya yani buradan şeye gidin, yürümeniye falan çıkın, oradan şey boğazı vurun olan tuzlayıp <gülüyor> <onun> tarafa. Yani <gülüyor> öyle bir arazi sizin şimdi araçlarınız var, araçlar kısmlı apayrı bir konu, şey i̇şte o yüzden eğitim uzun diyoruz, sıkıştırdığımız üst çalışıyoruz ama araçlarda mesela hayvan etkisi var, otlama var, dinlendirme var, e, teknoloji var. Yani bütüncül eğitim size bu araziye girip traktörle bunların hepsini birç malç yap. Yasak bu, bunu yapamazsın demiyor. Yapabilirsin. Finansal atlayanı tutuyorsa, ekolojik döngülere ııı e, tamam. stediğin noktada yörecekse ama en basit başka bir örnek daha ve onunla bitireceğim çünkü örnekle girersek böyle daha 3-4 gün ben devam ederim durumuna ben yorulduğum yerde volkan 3-4 gün falan size yazık yani. Ee, otlatma ile biç şey, ot biçme arasındaki fark. Bazen ota bırakırlar ya köylüler biçtirirler sonra. Çayırıf içtirdiler. Şimdi bizim yağ, yağ arazimizde bir tane öyle çayırıf içilen yer var. Ve bizim arazimiz, yani biz, bizim arazide Mayıs'tan beri toplam 4 defa atlattığımız yerler var. Ve biz geç gittik bu arada. Yani Nisan'dan daha erken, Nisan sonundan daha erken, Mayıs başına gidip Mayıs başına daha erken bir istedik. 5'e de bu sayı. Neyse. Ama koyunları o zaman aldık. Öyle. 5 defa atlattığımız ve şu döngüyü 5 defa kullandığımız yer var. Bu beş defa toprağa karbondioksit, pardon, karbon verilmesi anlamına da geliyor. Çünkü kök sistemleri her seferinde kök mantarları, mikrolizal sistemleri acılığıyla kökün ulaştığı yerden çok daha derine ee, karbon, akışkan karbon sunup yani sıvı karbon diye geçiyor, soluble karbon diye geçiyor. Karbon gönderiyor, o sayede oradaki mikrobiyota mikrolojik biyolojik faaliyet artıyor ve o faaliyet oradaki elementleri, bu bir çözüyor o bakterilerin verdiği parti diyelim oradaki elementleri çözüyor. Ve o çözülmüş mineraller yine o mikorizal sistemlerle kök üzerinden toprağın üzerine çıkıyor. Falan filan. 1800'lerin sonundaki fotoğraf dedik, o fotoğrafta 12 metre kök denilinde olan İngiliz çaldırı var mesela. Şey yapmışlar, bir toprağa gitmişler böyle sürekli kazmışlar, kazmışlar, kazmışlar bir profili yaratana kadar. 15 metre 15 uzun metre. 15 metre Sonra itfaiye gelmiş, su sıkmış toprağı akıtmak için. Ve kök sistemini görebilmek için. 12 metre İngiliz, Çin'i, yabancı avlar ya da diyelim kök delimini. Bu toprağın yaklaşık 20 metre derinden bile ee, mineral çekebilmek demek. Sizin normal bir toprakta bu yok ya denilmiş şey. Belki yok çünkü 30 santimdesin sen daha. 30 santimlerinde belki selenyum yok. O yüzden diyorlar Güneydoğu, Anadolu'da var tek selenyum ve çok önemli bir şey insan sağlığı için. Bir tek Güneydoğu'dan gelir. ...belki senin toprağında olan 2 metre denildiğinde. Neyse, ya yani 12 metrelik bir mineral hatta daha fazla 20 metreye kadar o kök sistemleriyle mineral çekme kapasitesi demek... ...artı senin toprak altında gömdüğün karbonun toprağın 15 metre altına kadar gömülebilmesi demek. Ve bu da orada istediği karar erozenin 200 yıla az, belki bin yıl belki bin yıl orada saklanabilmesi demek. Atmosfere karışmadan ve etkinli değişikliğine sebep olmadan. Çok basit bir sonuç daha oradaki yaşayan bitkilerin yılın hiçbir döneminde susuz kalmaması da, o arazinin hiçbir zaman sulamaya ihtiyacının olmaması da. Alan Seaver'in konuşmasının ardından e, eğitimler yapıldı bizde ve orada en çok soruyu şeyden aldık. Oğlum geldiği zaman da aynı şey soruldu. E, Alan Seaver konuşmanın bir yerinde şunu söylüyor: e, Toprak biz hayvanları oraya sokmadan önce toprak çıplaktı bir kaç kilometre ötesine kadar çıplaktı ve daha sonra oraya hayat geldi diyor. Toprak çıplakken hayatın gelmesini insanlar kafada oturtamadılar ve devamlı olarak o konuda soru geldi. Siz o kısmını hatırlayın. Toprak mı? çıplakken hayat yok mu sanki mi diyorlar insanlar. Yani toprak çıplaksa oraya iddiaların nasıl gelir? He, şey Yani gir e, tam ot bile yok anlamında bir şey kullanıyor galiba değil mi? Evet. O, şeyinde, o bir e, tam ot bile yoksa yok. hayvan nasıl? <gülüyor> O, o, o hakikaten yani, e, hay bir hayonu kulağınıza belirli, çok değişiyor ama e, Elin Sayın'ın orada verdiği şuydu, çok uzun bir kuşak boyunca insanlar derim ki bir tane ot kökü bulan, bir tane yaprak bulana 5 dolar vereceğim Aynen. her bulduğu yaprak için Aynen. ve kimse bulamadı. Sonra hayvan soktu hayvanlar gayet bula, bula gitti diyorlar. Sen bulamazsın tabii, sen çünkü insansın, senin yani genetik olarak veya davranışsal patern olarak eğilip Ot yemek, ot bulmak, ot koklayabilmek gibi bir özelliğin yok. Ama hayvanlar ve avcılar, ya, yani otçul hayvanlar, avcı hayvanlar ve tüm bu bitkiler milyonlarca yıl beraber evrimleşmiş. Yani o hayvanın işi o. O hayvanın işi o bulmak. Ve hakikaten de buluyorlar. Ha, ama şunu da yapabilirsiniz diyorum ya, bütün şu yönetimde şey yok, ee, hani bir sürü bir var, o konuya detaylı girmedik zaman eksikliğinden ama... O araçların herhangi birini uygulamanı, uygulamanıza yönelik bir engel veya kısıtlanıyor. Mesela şunu yapanlar var. Ya benim arazimde çok az ot var diyor. O yüzden ben bu e, şey tipi, rulot tipi balyalar alıyorum diyor. Ot silajı, yani ot şeklinde. Bunları araziyi seviyorum diyorlar. Çünkü böyle halı gibi seyredilen şeyler var. Böyle 3x4'de çekerek seviliyorsunuz. Ve hayvanları orada unutuyorum diyor. Bu sayede hem olurlarken dağıtıyorlar onu mal haline getiriyorlar. Hem karınları doymuş oluyor, hem de otlardaki birçok şeyi, e, tohumu soğuraklara toprağa gömüyorlar. Bir seneye de onlar çıkıyor. Yapabilirsiniz. Yani biz Alın e, senin Selin'le çok sık söylediği bir şeydir. E, otlatma planı diyoruz özellikle. Otlatma sistemi değil. Bilim insanlarının çok karıştırdığı, nedense çok karıştırdığı bir mesele mesela, bütüncül yöntemi kısa süreli münavibeli otlatma sanatçıları. Otlatma böyle modelleri vardır. Sürekli otlatma, araziye salarsanız bütünü doğru ve çok fazla ışıklı olur. Çünkü bir bitki tam böyle kafasını çıkar geninden için daha bebek, o oh de hayvan mis protein yer. Çünkü doğada bütün varlıklar son derece egoisttir. Ve son derece egoist olmaları sayesinde milyon yıllık bir evrim sonunda hepsinin egoistliğinin birbirine katkısı olabilecek noktaya gelmişlerdir. Ama sen o bütünü kırdığın an, aval kırdığın an hayvan böyle koyun geliyor böyle oh diyor ben şunu yiyeyim gidiyor falan. Çünkü onun alıştığı şey, arkasında sürekli çakal kovalarken, o böyle bin tane koyun bir araziye girecek. Girdiği gibi orayı düzleyecek, ne bulursa yiyecek, bir de aynı araziye dış kısmını bırakacak. Dış kısmını bıraktığı yerde otlatmak istemediği için, arkadan çakal geliyor, koşula koşula diğer belaya geçecek. Ücresel, ücresel otlatma da aynı, zaman, aynı şekilde, üc ücresel otlatma münavibül otlatmanın bir yöntemi. Yani şöyle radyal sistemler yapıyorlar. ...öyle sırayla döndürüyorlar hayvanları. Daha. Çok daha büyük yerlerde de yapıyorlar. Pivot sulama sistemleriyle. Şöyle şu yarı çapın 400 metre olabildiğini düşünün. 400 metre yarı çap ne yapar? 1600... Yok. Kaç? <gülüyor> Çok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok. <gülüyor> 50 hektar falan geliyor. <gülüyor> 50 hektar. 4 çarpı 4, 16 çarpı 3.72 işte. Kaç yapıyorsa. 55-60 hektar yapıyor. Yapılabilir 600 yönünde yani. Ama burada eğer siz bitkilerin şu... ...büyüme şeyinde, ben münavüle otlatma yapıyorum işte bütüncül yönetim ortaya çıkarsanız... ...belki de öyle bir padok zamanlaması yapmışsınızdır ki... ...her seferinde hayvanlar şu da bitkiyi. Ve bu yüzden de daha sermaye geri koymadan aşırı otlatmanın alasını yaptırıyorsunuzdur, belki de. Padok otlatmasından kasıtlıdır. Padok dediğiniz şey, etrafı çevrinde herhangi bir alan. Hücre yani. Hücre, hücre kelimesinin bütüncül yönetiminde bir... Suyun yıl boyunca girdiği padokların tamamının toplamı olarak biz kalınlıyoruz. Yücresel otlatma neyi soruruz ne? şey radyal. Radyal da bu mülabebeyle otlatma yani, yani dönüşümle otlatmanın pratik devruma şekillerinden bir tanesi. <gülüyor> yani su sistemini kolaylaştırmak için en büyük sonuç çünkü sudur. Şuraya bir tane su sistemi koyarlar. Tek bir su sisteme, Artık bir barınak. Radyal şekilde yaptığımız zaman padokları... Bütün padoklar aynı sistemi kullanılabilir. Dolayısıyla sizin her bir padok için ayrı bir sulama mekanizli kullanılacağımız. Yani yapılabilecek sonsuz sayıda permutasyon olduğunu bir kez daha söyleyelim. Her şey. Siz kimsiniz? Bütününüz. Ne yapmak istiyorsunuz? Üçüncü bir anlamımız. Nasıl bir arazi yaratmak istiyorsunuz? Arazi planlamanız. O arazide bitkilerin döngülerini, hayvanınızın yem ihtiyacını... Neden? Çünkü siz şu planı plan, plan yaparken bir yandan da hayvanın doymasını da istiyorsunuz. Yani bir yandan ekosistemin toparlamasını, bir yandan da, hayvanımız da aç kalmamasını istiyorsunuz. En basitinden, ben hayvanlarımı aç bırakırsam, koyunlarım en az yan taraftaki köylülerin koyunu kadar olmazsa, hangi yüzde çıkıp abi sen de bütüncü yönetime diyeceğim. Ama bizim hayvanlarımızın şu anda vuracak yer var mı? Maşallah şeyi var. <gülüyor> Maşallah var. Koyunlar, köylüler gidip ''Aa bizim yem verdiğimiz hayvanlardan daha besilir bunlar. Nasıl oluyorsun? bunlara gizli gizli yem veriyorsun?'' diyorlar. Hayır vermiyoruz. Sonra bakıyorlar, izliyorlar. alsın koyunlar çok iyi çalışıyor'' diyorlar. Kelime bu, çok iyi çalışıyor. Sürekli otluyorlar, diyorlar. Ve ''Ya yani şu otu sökün, bu otu ayakleyemez, bu zehirli ot tarafa yayılır.'' mesela diyorlar. ''Yok'' diyoruz, sökme. Ya bak, sökeceğim ben ki yani sizin ilk incir ağacılık yani, şey heyecanlım ya da falan. ''Yok'' diyoruz, sökme ya, dur iki dakika. O sarı koyun yediyor, o otu köklenmiyor. Nasıl yer ya bunu diye şaşkınlıktan amula kalkıyorlar. Çok basit çünkü senin hayvanın ee, şu anda doğal, paternide hareket etmiyor. Bizimki öyle hareket ediyor. Bir araziye girdiğinde, yani hayvan artık doğasına yeniden dönmüştür durumda. Durduruyorum kendimi siz de Allah aşkına başkasına sormayın <gülüyor> yoksa ben gideceğim böyle. E, şimdi geldik. Andolu Meraları ve Seyir Enstitüsü meselesindedir. Bunu anlatıp e, sorulara geçebiliriz ya da bizim kaçmamız gerekiyorsa kaçarız. Andolu Meraları, Seyir Enstitüsü'nün Türkiye'deki gözesi. Hab kelimesini biz Türkçe'ye göz olarak çevirdik Temsilcilik veya merkez değil. Çünkü biz hakikaten göz olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bütüncül yönetimin e, yaygınlaşması, oturması, yerleşmesi, uygulanması, sağlıklı bir şekilde takip edilmesi, veri toplanması, vesaire vesaire gibi şeyler için bir göze olmak istiyoruz. Yani kaynağın patladığı noktadır göze, anıda kullanıldığı haliyle. Bir havzanın böyle bir yerde su patlar ve oradan oraya yayılır, yaşam oradan gelir falan. Biz öyle bir göze olmak istiyoruz. Biz öyle işlerin başlatan, e, başlatma sorumluluğu sahip olarak görüyoruz kendimizi. Neler yapıyoruz? E, Akreditasye ve Enstitüsü'nün tüm işte küresel çapta akreditse eğitimini veriyoruz. İlk eğitimde Ağustos'ta verdik. Tam bir fedatlı ik eğitimde mayıs ayında Marmaris'te Marmaris Koleji'yle bir giriş vermiştik. eğitim verdik. Dışından yine bir eğitmen arkadaşımızla Oğun ile tam bir fedatlı ilk eğitimde Ağustos ayında uygulama olarak uygulama arazimizde verdik. 13 gün sürdü. Çadırlarda kaldık falan. Ee, ve bir eğitim sonrası modelimiz var, onu birazdan geleceğim. Çok önem verdiğimiz mesele olduğu için. Bunun yanı sıra veri toplama, derleme ve paylaşım sistemi oluşturmak ve bu sistemin devamını sağlamak istiyoruz. Nedir bu? Bizim yaptığımız gibi arazideki toprak üstü örtü, yüzde kaçtan kaça çıktı, ee, işte yıl boyunca toplam ne kadarlık bir hayvan gün sayısı kadar yendirtiyor, su döngüsünü halinde vesaire vesaire konularda bir veri sistemi kuralım kurduk. Ee, zaten Seyri Enstitüsü'nde var bu bir seyir. Onu sadece adapte ettik. Ve bütüncül yönetim yapan diğer çiftlikler başladığında, ki başlıyor yavaş yavaş, birkaç tane projemiz var başta başlamasında olan. Onlar da bu sisteme devam etsinler ki biz bir son, bir son iki sene başka bir şu işi anlatırken 3-4 tane oradan istatistik verebilirim. %50'den %90'a çıktığının yanı sıra başka bir yerde de şöyle yaptılar, böyle oldu demişsinler. Proje bazlı mera ekosistem ıslahı e, meselesi var. Bizim yol haritamızda bundan bir, bir buçuk sene sonra başlamak istediğimiz mesele özellikle çok paylaştı. Yani STK'lar belki devletin bazı kurumlarının dahil olduğu, belki özel sektörün dahil olduğu e, ve bizden eğitim alan ve dolayısıyla Anadolu Meraları ailesine katılan insanların dahil projeler. Küresel işbirliği. Ee, diğer gözelerle, şu anda Avrupa'da, Türkiye, işte bizim Anadolu meraları e, gözesi var. Aynı zamanda bir tane Nordic var, İskandinav bölgesinde faaliyet gösteren. Bir de Iberia bu var, o da İspanya'da Portekiz'de yapıyor. Biz özellikle bu üç özel olarak, İskandinav Iberia ve Andolu meraları olarak... ...çok çok e, aile olarak tanıdığımız bir iş birliği içerisindeyiz. Şu anda zaten Ormanet Kolektifi üzerinden bir back to rule projesi de yapıyoruz gençlerin kısa dönemlisi üzerine. Ee, ve yarın, işte İskandinavya gölesinden bir arkadaşımız geliyor, falan filan. Ve bütüncü yönetim, yönetim tabii ki yaygınlaştırılması. Eğitim sistemi dedik, bundan bahsedelim. Ee, bir defa tam bir felat eğitim sistemi 22 saatden, yani en az 72 saat. Duruma göre biraz daha artabiliyor. Ve oldukça yoğun. Ee, eğitime katılan kimse yok aramızda, ee, İstanbul'da olmadık için. Ama olsalardı belki bahsederlerdi, sabah saat sekiz, akşam saat yedi buçuk virüs taklığı. Yani günde yedi, yedi buçuk saat net virüs e, yoğunlukta. Uygulamalı köpekleri nasıl ettiğimizden, koyunların padokları nasıl padok farklı farklı padok yapma şekillerine kadar birçok çok uygulaması olan toprak hikayesi okuma e, yeteneği kazandıran. Ve uluslararası akrepte eğitimler. Bu eğitimin sonunda kişinin bir araziye girip o arazinin altı aylık, son altı aylık hikayesini anlatabilmesini bekliyoruz. Yani ona göre bu eğitim veriyoruz. Eğer onu yapabiliyorsa eğitim başarılı sayıyoruz. Eğitim başarılı sayma yöntemlerimizden bir tanesi de diyelim. Ve oluyor. Ee, yani tüm bu ekosistem döngülerini uzun uzun, derin derin birçok farklı ihtimalle konuştuktan sonra kişi araziye bakıp buraya üç ay önce hayvan girmiş, ama düşük sürü yoğunluğuyla girmiş ve gereğinden fazla uzun süre kalmış. Ondan sonra bir sürü ardından da şey yapmış, aşırı otlatmaya sebep olan bir başka otlama, şey daha uygulanmış. Ama ondan önce de zaten bir dinlendirme aracı kullanılmış burada. Mineral döngüsü biraz zayıf, su döngüsü fela değil gibi gibi. Hiç daha önce görmediği bir araziyi analiz edebilecek noktaya gelmesi hepimiz ve bunu %100 başardık, Şeyde, yani bütün katılımcılar e meclisinde. Eğitmenlik trainer ...denen şey, e, ulaşmak için ise genel sistemi bizim de çok e, harfiyen veya sıkı sık uyguladığımız bir sistem. Evet. Tam bir fezat akredite bir eğitim aldıktan sonra bir eğitmen eğitim aldığınız gerekiyor. Eğitmen eğitimi de en az bir hafta süren bir eğitim. Ardından bir mülakatta giriyorsunuz ve mülakatta dünyadaki diğer mevcut eğitmenler de... E, ...sizin mülakat alıyorlar. Doğru mu anladınız meseleyi, yoksa anladığınız ama yanlış mı falan. Ve onu da geçerseniz, eğitmen oluyorsunuz. Bir, gözeye e, bağlantılı olarak. Bir de saha uzmanı, Field Profession'dan her şey. Bu arada şu an Türkiye'de iki tane eğitmen var. Biri Volkan, biri bendeniz. Ee, bir de eğitmen olmaya hazır, e, sürecin çoğunu tamamlamış bir arkadaşımız var. İsmini duymuşsunuzdur belki, Hakan Ozan Erzincanlı. Ee, yani uzun yıllarda da eee tarım içinde bir güvenlikçi rahat memesi dostumuz. Sağ uzmanı ise bunun büyük taşaması. Tamifeda takviyette eğitim üzerine bir de en az üç yıllık bir saha tecrübesi gerekiyor. Şu an Türkiye'de sağcı şey yok. Yani sağ uzmanı yok. Ee, ben, ve Bebeya Volkan muhtemelen önümüzdeki yıl başvuracağız. Sağ uzmanı olmaya hazırız biz diye. Geçelim abi. Eğitim ve sonrası. Şimdi bizim bu meseleyi de hızlıca anlatalım. Eğitimden anladığımız bir şeylerin başlangıç aşaması. Eğitimi aldın, güzel de anladın, al sertifikanı, ayrı yolun açık olsun diyemiyoruz, demiyoruz. demiyoruz. Demeyi kendimize yakıştıramıyoruz. Bazen demek istiyoruz çünkü çok daha basit olacak işler ama ee, bizim Andolomeralarının bütüncü bağlamındaki ilkelerden bir tanesi var. O yüzden diyoruz ki biz eğitim verdiğimiz her müfredatlı eğitim başarılı bitirmiş ve istekli niyetli olan herkesin ki bu eğitimde son eğitimde bu sayı yüzde yani 10 kişiden 10'da başarılı bitirdi ve istekli en az yüzde yetmişi eğitimden sonra bir yıl içerisinde bu işi yapabilmeye yapmaya başlamış olması lazım nasıl olacak bizim bir şeyler yapmamız lazım bu insanlar için. Çok paylaştı iş bildiği modelleri. Bir yerde arazi sahibi var. Ve inanın bunlardan çok fazla var. Ya benim 70 düğüm arazi var. Ben bunu istiyorum. Ben uğraşamam. Birisi gelse de yapsa ve onu hayvan dalırım Şöyle şöyle bölüşürüz, şöyle şöyle yaparız. Ama o birisi doğrudan ona gitse... Abi ben yok sana güvenmiyorum. Sen bu işi nereden biliyorsun ki De sağlam mısın? Diyecek tabii ki. Anadolu meraları olarak o noktada bir şey oluşturmak. Bir e, güven noktası oluşturmak ve bu kişi bu işi yapabilir, bizim de şeyimiz var, arkasında güvencimiz var diyelim, biz de yanındayız diyerek. Staj ve çıraklık imkanları, şu anda iki kişi var. Bir tanesi bir yıl boyunca bize kalacak olan Danimarkalı 21 yaşında yüz, e, kız, Else. Aynı zamanda Orman'ın kolektifinde bir yıl boyunca üyesi oldu. E, Tattoo'da aracılığıyla Orman'ın kolektifinde bir haline gelmişti. E, sen bir yıl kalırsan biz sana biz bu iş öğretiriz dedik ve eğitmen yapma yaparız seni Kandırdık. E, şimdi bir <gülüyor> yıl boyunca biz de. Şu anda koyunlar o mı değiştiriyor mesela. E, pardon bu çıraklık olarak, yanlış tanımadın mı? Bu çıraklık olarak tanımadınız mesela. Stajda şu anda yine Fransa'dan bir arkadaşımız var. O bunun eğitimine katılmış birisi, süresi. E, giriş eğitimine. Bir ay boyunca Anadolu e da staj yapıyor. E, yani uygulaman olarak tüm seçeneğinin içinden geçiyor. Bunu paralı yapıyoruz. Çünkü ciddi bir emek ve zaman harcıyoruz. Çınaklık meselesini daha rencetsiz yani, olarak yapmıyoruz bir şey. Ee, yani paralı derken biz para istiyoruz anlamında. Projelerde asistanlık ve uygulayıcılık bizim projeye mesela dahil olabilecek e, noktaya geleceğiz. Belki bir yıl içerisinde şu anda yetenek alınsanız ama uygulama açısından bahsediyorum. Aynı zamanda ilerideki, az önce bahsettiğimiz çok paylaştığım modellerde asistanlık veya uygulayıcı olmak. Şu anda mesela iki tane o şekilde arazi ayarladık. Eğitime katılanlardan %70'i muhtemelen 4 ay içerisinde uygulamaya başlamış olacak. Ve bütün bu sebeplerle talebe göre değil, talep-e... Talebe... Talebe aynı öyle öğrencilerim <gülüyor> mi? Tamam. talep e göre değil, kapasiteye göre eğitim Hani... Bilek'te sordu ya kışın da bir tane burada eğitim yaparız, niye yapmayalım ki? falan. Niye yapmıyorumsun ki'nin cevabı şu, yani yapabiliriz bu arada. Hani yani niye yapmayabiliriz belki'nin cevabı şu, Anadolu meralarının eğitiminden, tam bir fedatlı eğitimden çıkmış bir insana karşı bizim bir borcumuz var. O eğitim onun sadece başlangıcı, o eğitim bittikten sonra o işe bizim bir şeyler sunmamız ve yıl boyu, yani yaşam boyu bir şey sunmamız lazım. O yüzden Anadolu Meraları ailesine hoş geldin artık diyoruz. O eğitimi başarılı bitirelim. Şey. Ve bizim Anadolu Meraları ekibi olarak bu hizmeti, bu dayanışmayı, bu zamanını vakfedebileceğimiz, hakkıyla vakfedebileceğimiz insan sayısı sınırını. Şu anda mesela 10-15 arası. Dolayısıyla 12 tane Anadolu Meraları ailesi üyesi var bizim dışımızda. Biz bir eğitim daha yaparsak ne oldu? 12 kişiler geldi, 24 oldu. Hakkıyla biz o eğitim sonrası, Dayanışmayı, hizmeti veremeyeceksek ilkelerimize aykırı bir şey yapmış oluruz. 12 kişiden toplarız. 1500'e, 2000'ler 2000 lira. Çok da güzel olur. eksi 2500 ya, şeyimiz, yıl sonu. Kerle Onu böyle artı 3000'e falan çıkartırız. O şahane. Ama hayır. O değil bizim yapmak istediğimiz şey. Geçelim, Geçelim abi. Bu... Iıı... Ee... İletişim bilgilerimizin olduğu bir son slayt. Şu anda 40 dönümde yapıyoruz Pilat uygulamayı. Bunu bir e, 80 dönüme çıkarma umudumuz var önümüzdeki aylarda. E, yani aynı arazi büyüterek artı bu yeni iki tane arazi olursa o birer 200 dönüme falan çıkacak. Bir şey mi? Aya değil. Ama 20 dönüme başlayıp bir sene içerisinde 200 dönüme çıkmak bizi mutlu eder. Bizim yol haritamız uygun. Web sitesinde oldukça güncel tutmaya çalışıyoruz, farklı bilgiler paylaşıyoruz, bazı makaleleri Türkçe çevirip yayınlıyoruz, haberleri paylaşıyoruz. Anadolu Merak.com, ee, bu aynı zamanda şey de olabiliyorsunuz, kayıt olabiliyorsunuz, aktif mail adresinizi yazarak yeni şeylerin gelmesi için. Kimseyle paylaşmıyoruz burada şeyleri, mailleri. Onu da söyleyeyim, dikkatimizi gereği. Facebook'ta Anadolu olarak varız, orada da bayağı bir fotoğraf. Video olan paylaşıyoruz. Son zamanlarda bir iki tane videomuzda var çıkan. Onları da tavsiye ederiz. Twitter'da da yine Andolu Ben Ali şeklinde paylaşımı gösteriyoruz. 12 Ekim'de Yalın sevri İstanbul'a geliyor. Bilenler bilinenleri anlatır belki. Ona şu anda odaklanmış durumdayız. Muhtemelen bir daha gelmeyecek çünkü Türkiye'ye. Yaşlı adam. Yani. Yarın olacağı belli ee, ...ve dolayısıyla biz olabilecek en geniş etkiye, en geniş ee... katılımına ulaşmak istiyoruz Elin El Seyri'nin e esnesinde. Problem, Programı Anadolu meralarında görebilirsiniz ayrıca zamanda detaylı olarak ama şöyle... ...iFuan var, haberi olan var, burada 13 Ekim'de başlayan Buğday Derneği'nin düzenliği Dünya Arbonik Kongresi. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz onu hemen öncesinde getirelim istedik ee, Türkiye'ye, 12 Ekim. Aynı zamanda ön konferansların olduğu hafta sonu oluyor. O ön konferanslar yeni tip üniversitesinde gerçekleşecek. Önceden bir kayıt yapmak gerekiyor. iPhone'un kendi kayıt üzerinden. Katılım payı olarak 15 liralık bir katılım payı belirlenik ee, oldukça maliyetli bir şey oldu çünkü bizim için bir şey oldu. Ee, oradan kayıt oluyorsunuz. Yani linki falan var hepsinin orada. Ve e, yaklaşık yarım gün sürecek, daha 3-4 saat arası sürecek bir atölye söyleşiş şeklinde olacak. Yazın Sevri'nin yapacağı, vereceği. <gülüyor> Aynı zamanda Yazın Sevri'nin pazartesi günü, konferansın ilk gününde biz ana oturumun ilk 15 dakikasını arasında oluşacak. Ama o çok daha kısa bir süre olduğu için e, esas mesele pazar günü olacak. Bir de ona iPhone'a katılan herkese alabiliyor ama onun ücreti ayrı. Evet. En sevdiği görmek için zor bir şans. Aynen. Diğerine göre. Evet. En sevdiği yani sif en sevdiği için pazartesi gününe gitmenin anlamı olmaz. Hem ekonomik olarak çok daha pahalı olur. Hem de çok daha kısa süre dinlenmiş olur. Doğru. Ee, Var mı abi şey? Bir, parça. Üstler, bir şey? Orman evlerini farklı gösteriyorsunuz. Evet, bir şey gösteriyorum. Ben şöyle, şöyle santimizi size göstereceğiz bunu. Ha, evet, onun fotoğrafı evet. galiba yok ya, dört parmaklık malç yaptığımız yer, kabın ekçeğimiz yer yok değil mi onun fotoğrafı? Kabın evet, ekçeğimiz yer yok ama e, görüntü olarak şu şeyden renk dışında fark yok, burada yeşil de yatırılmış durumda. Orayı özellikle ortaya hepsi sarardıktan sonra yatırdık. Şey olarak yani görüntü olarak bunun sarısı. Bu bir şey. yarım nasıl yakaladınız yani ha. Bizi, ha, o halde niye götürdünüz? O, şimdi şu şeyler... Bu malç kuruduğu zaman yaklaşık bir santim, bir buçuk santim kalınlığında bir şey dönüşüyor. Yani bu fotoğraf evet. Haziran sonu bir şekilde. Ee, şu anda bu o parçaya gidin, oradaki kuruduğu hacim kaybediyor bir buçuk santim falan düştü. O bir buçuk santim daha şimdiden, şimdiden değil hatta Ağustos ortasından beri düşürüyor. Ağustos ortasında nemin en düşük olduğu, yani yağışın toprak içine nemin en düşük olduğu zaman. Son mesela bir yağmur yağdı, bundan bir hafta önce galiba, çürüme iyice, delice bir hıza ulaştı. Çünkü hem ıslak, hem sıcak, hem de yaklaşık 5 aydır sürekli yükselen bir mantar ve bir bakteri şeyi var, popülasyonu var. O yüzden tahmin ediyoruz ki, bütün bu çürüme, önümüzdeki baharın ortasının doğru sonlandığında... ...bunun alttaki yarım santimi toprak ağa dönüşecek, üstteki bir santim de bir sonraki sene çürüyecek bir malç 2 seviyesini yapacak. Malç 2 dediğimizde hani çürümesinin bayağı bir devresini biçilmiş ama henüz daha toprak olmamış. Toprak malç karışımlıdır noktada. Buradaki şeyleri kendiniz yatırıyorsunuz. Doğru mu? Hayvanlar. Hayvanları kendi yatırmıyorsunuz. Hayvanları kendi yatırmıyorsunuz. Biz araziye girip bir şey yapmıyoruz. Peki bu şeyden sonra bu halden sonra hayvanlarla girmeye hala devam ediyor mu yoksa? Ne Hala girmeye devam ediyor. Yani şu halden sonra çünkü aralarda çok güzel ot çıkıyor. Onlar hayvanlar yakalıyor. Hayvanlar onları yiyor. Mesela Ağustos gibi toprak iyice kurudu. Yani daha doğrusu nem yok. Üç aydır yağış yok. Ama e, hala toprağımız diğerlerle göre daha nemli daha çünkü iyi. daha iyi kurumuş. O yüzden çok bizde var. çok fazla şey çıktı. Sütlerimiz <gülüyor> miydanılmadı. Sarpı çıktı daha sonra. <gülüyor> Ve çok güzel çıktı. Hayvanlarını da çok sevdiğim bitkiyi.